Karşımız siyasal kavramı ya da anlamlısı da derbe ekleyip bir politik işimden bir okuyacağız. Tabi bu kasayı unutmayınca fazla e, ücretleri saymak istiyorum. Bu da sanırım yoklama listesi. Şöyle bir şey Geçen hafta özellikle şunun üzerinde durmuştuk hatırlarsınız. karşımit ve e, politik felsefe ilgisine hangi bağlamlarda kurduğumuza dair bir çerçeve çizmiştik ve bir takım politik felsefe yapma metotları üzerinde durmuştuk. Bu hafta biraz daha yakına e, gireceğiz Şimit'le ilgili olarak. Tabii e, şunu e, söylemek istiyorum. karşımiti. İki tane bence temel kitabı var ya da bazılarına göre bunlardan bir tanesinin temel kitabı yazabilirsiniz. Bir tanesi 1928 tarihli anayasa öğretisi ya da anayasa teorisi diye de tercüme edebiliriz. Bu kitap Türkçe'de yok ama yani Şimit'in bana sorarsanız en önemli kitabı ya da e, Platon diliyle söylersek Şimit'in bir nevi politik yasa. Yani e, yapıyı, politik anayapıyı anlattığı, tartıştığı kitap. Diğeri ise 1950 tarihli Dünya'nın Nobosu kitabı ikisi de oldukça kalın kitaplar diyeyim. Bu kitaplar Türkçe'de olmadan hani tam anlamıyla Türkçe'den şimdi takip etmek çok zor görünüyor. Önceki de bunları bunlardan da ilgili henüz bir tercüme çabası da yok. Tarik. Şu an Türkçe'de olan kitabı var Şubit'in. Ee, bir tanesi siyasal kavramı ya da benim tabirimle politik olan kavramı. Ee, parlamenterizmin eleştirisi var. Yine teorik politik ya da siyasal ilahiyat bir var. Ee, kara ve Deniz, konusu ve en son çeviren e, yasallık ve meşruiyet kitabı. Sanırım başka bir başlıkla çevrildi Türkçe. Bunlar var, bunlar da önemli kitapları ama... Yani ...şu saydığım ilk iki, iki anayasa teorisi... ...ya da dünyanın doğrusu... ...kitapları kadar merkezi... ...değil bunlar. Onu söylemek istiyorum. Her bugün bir pasaj okuyacağımız... E, ...işte siyasal kavram... ...diye Türkçe'ye tercüme edilen... ...Şimd'in kitabı. Şimd'in... E, ...böyle bütün teorisinin özetlendiği... ...bir kitap değil. Yani şey... E, ...bazıları... ...böyle de okuma gibi bir eğilime... ...sahip oluyor. Israrla e, da... ...onu söyleyelim. Şimd'e... Hani ...giriş olarak okuyabilirsiniz. O ayrı ama yine de Schmidt'in ana metni e, bu değil. E, biz e, tabi nispeten hem pedagojik olması açısından hem de politik olan nedir bunu anlamak açısından bu kitaptan bir pasajı irdeleyeceğiz. E, bu pasajı irdelerken de Schmidt'in bu bölüme kadar nasıl getirdiğini e, görmeye e, çalışacağız diyelim. E, zaten hemen bu bölüm şu ifadeyle başlıyor. Dost ve düşman kavramları diye başlayan bir bölüm tamalara. Şimdi bu dost düşman kavramlarının Şimit bu noktaya gelene kadar yani kitabın ön sözüne itibaren nasıl kurdu bunları görmeye özel göstereceğim. Öncelikle şeyi geçen hafta tartışmıştık ama yine de söylemek istiyorum Şimit hukukçu ve biz politik felsefe ilgisi olarak bununla nasıl ilgilendiğimizi söylemiştik. Ancak yine de şunu söylemek istiyorum. Şimd hukuk alanını düşünürken hukuk alanını düşünmesin. Yani bir hukuk bilimi ya da bir hukukçunun üniversitedeki meşgalesini düzenleyen alan olarak hukuktan değil. Genel hukukun normativiter olarak, normatif bir alan olarak hukukla ilişkisini ilerlerken kendi kavramlarını kendisi kuruyor, kendisi tanımlıyor. Yani e, bu işte felsefe zaten şimdi yaklaştıran Şimit'i. Şimit bütün kavramlarını kendi teorik bağlamları içerisinde sıfırdan kurma ve belirli polemikler içerisinde onları oluşturma gibi bir yönelime sahip. Dolayısıyla sadece anayasa hukuku sadece işte ilahiyat metni ya da sadece siyaset bilimi gibi tasdik edilmesi çok zor. Şimit bir e, düşün insanı olarak hukuk alanında kendi oluşturduğu kavramlarla düşünüyor. Zaten felsefeye yaklaştırdığımız kısmı da bu. Yani kendi alanına hazır, verili, yani bir takım yapı, prefabrik e, malzemelerle değil, e, tamamen kendi kurduğu polemik usullerle geliştiriyor. E, bu çerçeveden e, ilerlediğimizde hemen şu soruyu soruyor Şimit bize bu işte siyasal burada siyasal diye tercüme edilen benim daha çok politik olan diye söylediğim ya da tüm Hoca'nın bugün siyasallık olarak tercüme ettiği yani politikadan ayırdığımız şey politika ya politik olanı ettiğimiz kriterin özünün ne olduğunu soruyor şimdi yani What e, is Politician diye hemen kitabın başında yani bunun özü nedir politik özü nedir sorusunu soruyor. İşte bunu çalışıyor. Politik olan da dair özün nasıl kavrayacağız, nasıl yakalayacağız bunu Schmidt görmeye çalışıyor. Ee, ve e, bunu yaparken de oldukça özgün bir takım ayrımlar geliştirecek. Buraya adım adım yavaş yavaş götürmek istiyorum. Ee, bir kere her şey önce tekrar söyleyelim. Politika ile politik olanı ayırt ettik. Bu bilim ise. İkincisi ise Şimitin politik olan herhangi bir şekilde söz tanımı kullanmadan tanımlamış olması ya da sözü tercih etmiyorsanız cevher de diyebiliriz politik olan herhangi bir şekilde cevher tanımı taşıma hazırlığı i̇şte substance substance da diyebiliriz. Bu ıı, politik olanın kendisine ait bir cevheri yoktur. Şimdi bunu politik şeyleri düşünürken ne anlama geldiğini biraz daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla iki, burada hareketle şimdi ikinci bir ayrı da kullanmakta bize ee, hem politik olan bir öze bir töze tekabül etmez hem de onun araştırma alanı, nesnesi kendisi ait bir alanı yoktur. Yani politik alan diye politika şu alanda yapılır, bu alanda politik alan denir diye bir tanım kullanmıyor. Hem alan tanımı yapmıyor hem de cevher tanımı yapmıyor Şimit. Yani örneğin devlet aklı açısından baktığımızda e, devlet bir takım e, organizasyon olarak, örgütlenme biçiminde olarak politika alınırdı. budur der. Burada politika yapılır. Onun da özdesi zaten de genelde devlet olur. E, fakat Şimit e, bize ısrarla e, bir politik olana dair e, cevher kullanamayacağımızı aynı zamanda ee, önceden saptanmış bir alan tayin edemeyeceğimizi politik olanın alanı budur diyemeyeceğimizi söylüyor. Ee, o halde bir de geçen hafta yaptığımız ayrım hareket de şimitin o zaman politik olanın özüne dair verdiği şey bir cevher tadımı olmadığına göre zorunlu olarak bir ilişki e, ya da bir fonksiyon ya da bir modalite, bir tavır olarak politik olanı anlayabiliriz. E bunu anlamak için de mesela şu e, kitabın e, daha sonraki 63 önsözünde yazdığı bir ifadesini anıltılamak istiyorum. Diyor ki bu kitabın e, hemen çok sorumluluğu yazdığı sözünde artık diyor siyasal kavramı e, iki şey sürü. bunu daha önce anlatayım. Öncelikle devlet artık siyasal alının değildir diyor önsözde ikincisi ise yine normal metinde şunu söylüyor. Siyasal olan ya da politik olan diyelim, politik olan kavramı devlet kavramından önce gelir. Yani devlet bir politik unsuru olarak politik olanı bir sonucu olarak görülür. Ama politik olan onu önceler diyor. Yani devlette başlayıp devlette bitmez politik olan. Demiş. Böylelikle aslında bu ağır e, tanımlamaları çok hızlı bir şekilde kat etmiş olduk. Bunları tekrarlamak e, istiyoruz. E, sandalye için sanırım 7. stoğumuz var. Sandalye getirebilirseniz seviyorum. Şimdi bunları tekrarlayalım. Politik alanının özünü arayacaksak hem cevher hem de bir alan tanımı yapamayız dedi Şimit. E, politik, öz, olan, politik olanın özünü, ancak bir ilişkisellik, bir modalite, bir e, tavır olarak görebiliriz, bir işlev olarak görebiliriz. Zaten bu sayede politik olan kavramı devlet kavramından önce gelir. Hocam, oldu. Özür yani, politik olan özü cevherle belirlendiğinde şu, aslında bu bunu çok anlatmeni de gerekiyor. Eğer bir işte siyaset bilimine giriş kitabı alırsanız zaten her şey cevher serleştirmiş olarak, yani töz olarak orada verir. Politika şudur, politika şöyle icra edilir, politikaların alanı şudur, şunlar politika diye zaten bütün tanımlar verilir. Ama Şimd bize öyle bir kavramsallaştırma kullanıyor ki, Şimd'in bu kavramsallaştırması politik olan belirgin hale gelmiş. Ya da biçimi çok katı halde karşımıza çıkan tek bir unsuru odaklanmıyor. Politik olanın dair çıkabilecek yeni yeni figürleri de kavramımıza izin veriyor. Hem yeni figürleri kavramımıza izin veriyor hem de tarihsel olarak farklı biçimleri de kavramımıza Yani biz bir tarihsel momente karşımıza çıkmış bir kurumsallığı diyelim, e, politik olanın kendisi unsunarsa, bir devlet hem yeni olanları kavrayın, hem de daha önceki tarihsel biçimlerini çözmekte zorlanacağız. Bunu söylüyoruz. O halde tekrar soruyorum, anayasal kusur karşı mıdır? Hukuk, devlet ve politik alanlar arasındaki ilgiyi çözümlemeye odaklanıyor. Yani bir hukuk alanını çözünlerken burada devletle politika alanları arasındaki bağlantılar nasıl kılıyor bunu görmeye çalışıyor. Tam bu anlamda bir ilişkisel düşünü olarak da çıkıyor. Çünkü ona göre ne normlar alanının ne de bu normların uygunsuz devletin politika karşısında bir önceliği vardır. Bundan önce politik olan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. O halde Politika hukuk veya tıpkı hukusal momentin kurucusu olarak da yani, şu, yani bir hukukçu olarak şimit normatif alan sürekli olarak güç ilişkileri tarafından saptanır demiyor bakın ama bir politik e, hukuk açısından diyelim normatifteki hukuki kaynakların saptandığı gerçeğinden yola çıkıyor dolayısıyla biz e, politik olan özünü insanlığın potansiyel olarak üretebileceği ...tüm ilişkisellikler, tüm modaliteler ve bu ilişkiselliklerin içerisinde zorunlu olarak olan çatışma figürleri etrafında görmüş oluyoruz. Evet. Hocam eğer e, politikların bir cevheri yoksa yani her cevher politik olabiliyorsa e, burada temel bir eleştiri olarak minis bir tanım oluyor. Yani e, her şey her an politik olana icra edilebilir. Hangi koşullar? Eğer yani bir kız yoksa her an bu mümkün olabilir. Yani politik bir şeye dönüşebilir. En basit bir çatışma. Ee, şöyle diyebiliriz yani. Esasında politik olanın tözü çatışmadır. Ee, şöyle bir şey. Çatışmanın kendisi kavram olarak kullanabiliriz bu şekilde. Ama tekil bir çatışma değil politik olanın tözü. Yani çatışma halinin kendisine bu öze iliştirdiğimizde ama farklı farklı çatışma biçimine doğuyor. Yani çatışmalar çözümleniyor, azalıyor ve başka çatışmalarla yer ve biçim değiştiriyorlar. Yani o, o anlamda çatışmayı insani ilişki alanının özüne yerleştirmemiz mümkün. Ama tek bir çatışma türü değil, tekil bir çatışma değil. Yani şimdi yöneltilen etikamber bu yani bunun ilgili ee, politik olanın cevheri yoksa yani her şey her an bir çatışma yoğunluğu seviyesine ulaşıp dost düşman ayrımından dönüşebiliyorsa <gülüyor> dolayısıyla bir şekilde politik olana dönebiliyorsa yani bu şu demek okulçular e, arasındaki basit bir tartışma ya da tüccarlar arasındaki basit bir tartışma her an politik olan bir şey dönüşebilir. Ee, dönüşebilir ama tabii bunu e, ama şey... bu mesela bir tanım olmuyor. Yani e, ...her şeyi söyleyemeyen, aynı zamanda hiçbir şey söylememiş olur. Dolayısıyla nihilist bir şey. Yani tersediği olarak nihilist, bir hayat biçimi olarak değil ama... E, ...dolayısıyla bazı tür çatışmalar politiktir, bazıları değildir. Bazıları ilk dalaştıran antagonizması, bazıları da politiktir diye Schmidt'in düşüncesi, reformun edilebilir mi? E, edilemez çünkü, yani bu soruya daha yanıt vermek için şeyi bekliyorum... ...Schmidt hangi andan itibaren bir çatışma biçiminin, yani bir adonun diyelim... ...politik olduğunu söylüyor. Daha bunu e, yanıtlandırdıktan sonra bu soruyu tam orada yanıt vereyim. Yani e, her, evet insani ilişkiler alanı çatışmalıdır dedik ama bu çatışmalardan hangisi e, politiktir sorusunu daha söylemedik. Yani Ama bir şey e, söylemek gerekir. Belirli bir zaman diliminde e, politik çatışma oluşturmuş bir unsur yüz yıl sonra oluşturmayabilir. Yani illaki o politik çatışma o ilişki modalitesinin kendisinde yoktur. Yani örneğin artık protestan katolik kavgası bir bize politik çatışmaya izin vermiyor şu an. Bu eski şey. Yani işunuz diyemez. Katoliklikte ve protestanlıkta mutlaka çatışmacı savaş çıkaran bir unsur vardır diyemeyiz. O olma moment içerisinde öyleydi. İşte tam da o momentin nasıl oluşturduğu göreceğim. Sanırım bir katkı daha var. El kalktığını gördüm ama sonra tamam. daha sonra yanıtlamadım o yüzden şey soruna yanıt vereceğim. Şimdi tam da aslında senin neyi istediği şey ben ve işte hocam diyelim Kerbegan Jean Francois Kerbegan plastik diyoruz. Hesşimin politik olan kavramının plastisitesi olduğu, oldukça plastik bir tanım kullandığını söyleyebiliriz. Çünkü Schmidt bir öz tanımı vermekten ziyade, bir basin alanı çizmekten ziyade daha çok e, kavramsal bir kriter sunuyor politikalarını anlamak için. Yani bir sürü çatışma modeli var, belki burada da bu salonda da vardır nüve olarak yüzlerce fark etmediğimiz çalışma, çatışma modeli, fakat Bunlardan bu çatışlarda hangisi? Politiktir. Ee, yani şu an gördük kadarıyla hiçbiri. Yani şu an itibariyle. Ee, ama e, peki hangi an itibaren politik olur? Sorusunun yanıtını. şimdi bize bir öz ya da CFL ya da bir alan tanımıyla değil. Tam da kavramsal bir işaretlemeyle çözmeye çalışıyor. Bir kavramsal kriter sunuyor. Ve bu kavramsal kriteri sayesinde hem politik olanı insan, insani... E, ilişkiler alanındaki çatışmacı kuvvet olarak tanımlıyoruz. Hem de ama o plastik dediğimiz ya yani da plastik sahip olması dolayısıyla da bir kriter olarak soruyoruz. Şimdi bu kriterin ne olduğunu zaten metni alanlar ilk cümlede görüyorlar. Bu kriteri e, politik olanın kavramsal kriterini dost-düşman ayrımı demiş oldu. Şimdi bu anlamda e, dost-düşman ayırımını birazdan birebir okuyacağız. Çünkü atölyede okuyacağımızda ilan etmiştik daha önceden. Buraya bir ilişki modeli hangi andan itibaren dost-düşman ayrımını taşırsa o andan itibaren politiktir. <gülüyor> Tanımını şimitin politik olan tanım olarak koymaz mümkün. Peki o zaman şunu görmemiz gerekecek. Dost nedir? Düşman nedir? Ve bu dost-düşman dost, Diğer tip kategorilerde nasıl ayrışıyor? Yani mesela e, buradaki e, ya da bu salondaki, bu salonun dışındaki üniversite bir sürü insani e, alandaki çatışmalı unsurlardan bahsettik. Bu çatışmalı unsurların hangisi e, bize gerçek anlamda bir politik ilişki sunmaktadır? Onu görmek açısından e, bir kriter sunmaktadır. Şimdi, daha önce söylemiştik. E, örneğin ahlak alanında, iyi-kötü ayrımda bir kavramsal kriter olarak koymamız mümkün. Gerçekten hani niçede bu daha farklıdır. Yararlı, e, zararlı şeklinde de ama bir şekilde ahlaka ilişki kriterleri bu iyi-kötü etrafında görmemiz mümkün. Ya da işte ekonomide de vardır bu faydalı, zararlı ya da estetikle güzel, çirkini bir şekilde koymak gerekir. Yani her e, Diyelim otonom ilişki a, kendi içerisinde kendi dinamiklerini barındırır. Bu dinamiklerden hareketle de e, politik olan ilişkiye madem ki bir öz ve alan biçmedik, politik olan ilişki tarzı da tüm alanların içerisinde türeyebilmek potansiyeline sahip ama şu koşullar e, bir gerçek anlamda dost-düşman ilişkisi üretmesi koşuluyla. Şimdi o zaman yavaş yavaş bizim e, Schmidt'in dost düşmandan ne anladığını e, görmemiz gerekiyor. Bunu görmeden hem soruyu yanıtlandırmış olayım hem de e, öncelikle işte e, politikada bizim dost dediğimiz şey ahlakta iyiye tekabül etmez. Yani bunlar arasında bir simetrik bağ kurmuyor Schmidt. Sadece alanları kendi içerisinde değerlendirdiğimizde diyor. Şimdi e, sorunuza o zaman yanıt şu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi gayet e, realist, plastik ve ilişkisel bir politik olan kullanıyor. Hangi andan itibaren dost-düşman kararı oluşursa, yol o şekilde alırsa o andan itibaren o ilişki modalitesi politiktir. Ama bu e, ilişki modalitesinin nihilist olduğunu söyleyeyim ya, Tam tersine içinde bir e, e, eyleme kudreti var zaten bu alanların. Kendisi yol katılıyor, eylemde bulunuyor, bilinç geliştiriyor ve öncesi ve sonrası olmak üzere kendi zaman sallığını dönüştürüyor. O yüzden değil istemek çok mümkün değil ve bu yoğunlaşma derecesi herhangi bir ilişki modalitesinden çıkmıyor zaten. Yani o yüzden değil istenmesi bence imkansız. Evet, buraya kadar bir soru var mı? Onu alalım Herkes burada arada aldı aldım. Ben en büyük merakım oydu. Evet, sana sorulduklar gelmişler? Kaç kişi de var diye daha az etkili sorayım mı? Bir <gülüyor> tamam, yarı var. Şimdi e, en azından e, o zaman e, bir arkada ya da herkesten sırayla yüksek sesle okumasını rica edeceğim. Öyle geçelim. Şimdi e, öncelikle birinci ayrımı şurada yapacağız. Zaten okudukça da gözükecektir. Ben de Türkçe versiyonu da açayım burada. E, i̇lk cümleyi okuyabilir miyiz? E, bir yani isteyenler yok Dost ve Müslüman kavramlarının somut ve var anlamlarıyla kavranması zorunludur. Yeter yani. Şimdi e, bir kere e, burada Schmitt'in kullandığı iki tane Almanca kelime vardı. Tersi kompreetin, diğeri de Yani varoluşsal ve somuttur dost-üşma ayrımı. Şimdi e, felsefede bir tanımda bulunuyorsak, biliyoruz ki aynı zamanda bir olumsuzlama da bulunuyoruz. Öncelikle bu olumsuzlamalarını ele alalım var varoluşsal dediği şey neyin zıttıdır Şimit'in? Bir yanıt geldi mi? Duyamadım. Östel mi? Ee, o da var. Östel de olabilir e, ama... Efendim? Rasyonel olan Yani düşman akli olarak tayin edilebilir durumda bir şey değil. Yani biz bir belirli bir e, şeyde... bir şunu olarak, olarak tayin ettik... Evet. Diyemiyoruz, Dün o kadar keyfiyete ya da o kadar akli süreçleri işlettiğimiz bir unsur değil. Yani somut diyoruz, gerçekten somut olarak ve varoluşsal olarak bizim varoluşsal demiz aynı zamanda şimdindeki karşıda ölme kalın, ölüm kalım meselesi olarak ve somut olarak bir dost düşman kavramlarının anlaşılmasından bahsediyor. Dolayısıyla buradaki en önemli ifade herhalde varoluşsal ki zaten... Schmidt'in bu desizyonizmine yani karar almacılığına varlığısal bir desizyonizm olarak denemek mümkün. Zaten devamında da cümlenin şunları söylüyor hemen. Biz bu dost düşman dediğimizde emin olun diyor Schmidt. Kesinlikle mecazda bulunmuyoruz, metafor kullanmıyoruz, der kastediyoruz Yani şimdi tam olarak klasik anlamıyla kelimenin, düşmandan bahsediyorum diyor. Tam olarak düşman dedim, ondan bahsediyorum. Yani edebi bir söylemde bulunmuyorum diyeceğim. <gülüyor> onu söylüyor. Hemen e, bir sonraki cümleden devam mısın? misin? Dost. Dost ve düşman diyelim başlayalım. Dost ve düşman kavramları normatif ya da saf düşünsel karşılıklar değildir. Evet, burada da e, şimdi bakın ee, eğer bir tanımda bulunuyorsak mutlaka bu tanım, yani ki bütün kavramları üretme tarzı bu, yani bir tanımda bulunuyor ve bu tanımların çoğu genellikle belirli polemikler içerisinde oluşturmuştur. Ki Schmidt'e göre zaten her gerçek politik kavram polemik içerisinde oluştur. Aklınıza kim geldi bilmiyorum ama eğer de Ateş'in, Ateş hocamız da burada, herhalde Marx gelmiştir e, diye daha çok. Çünkü Marx'ın baktığımızda e, anlaşılması zor bir... E, referans silsilesi vardır Marx'ta. Ya, anlaşılmaz. Zor derken o kadar çok kişiyi okumuştur ki ve o kadar çok kişiye ki aynı zamanda o de okumanız gerektirir. Böyle bir düz e, tanım Marx'ta çıkmaz. Şimdi aynı şekilde bu ifadelerin hepsini zaten bu metin birkaç kere e, farklı farklı usullerde yazılıyor. Bunların hepsinde o tanımda dost düşman tanımında bulunur ki aynı zamanda belli var olan, politik olan tanımlara da karşı geliyor ve burada kullandığı ifade bakın Normatif bir şey değil diyor dost düşman yani burada normatif değil derken hem askerzenci hem de o kantçı geleneklerin e, diyelim politik hukuk kavrayışla karşı diyor. Aynı zamanda saf düşünsel değildir derken orada safla geçtiği ifade Rhein e, yani kalkçı anlamda saf bir düşman, mutlak bir düşman ifadesinden bahsetmiyor. Bir evet hocam, kant'a biraz eleştiriye başladık onda söyleyeyim yani. Yani pole, polemi oluşturması açısından polemiye açıyoruz onda söyleyeyim yani şöyle. Hocam bu olarak doğru bir mantık var Yok, yok kesinlikle doğru değil. Zaten metinde yani, onu söylüyor yani şey. E, dost dediğimiz şey, e, düşman olmayan değil yani. Şimdik devradiye bir tanım bu. E, dost, düşman olmayan değil ya da yani ikisinin parametreleri farklı işliyor. İkisi birbirine yakışar değil. Yani düşman şey olmayan, de, yani olmayan değil de değil, katistanların farkında değil. Yok yani abi, abi, o işmanın şey mantalitesi nasıl çok varlarsal, varlarsal ve somut olarak karşımıza kuruluyorsa dostunki de aynı şekilde. Yani ikisinin bağlantılı düşürmemek gerek ee, Devam edelim. Yorulduğunda söyle. Liberalizm kendine özgü düşün ve ekonomi ikilemiyle düşmanın üst dünyasında rakibe, manevi bakımdan da tartışmanın karşı tarafına dönüştürmeye çalıştı. Evet. Buradaki ifade e, konküran ifadesini kullanıyor. Yani şimdilik şunu da söylemiş oldu. ''Ben burada düşman derken rakipten bahsetmiyorum.'' demiş oldu. Bakın ya yani şey, e, tanımları tek tek adım adım götürsek düşman rakip olan kişi değil. Ya da rakip değil bir olması gerekmiyor düşmanın. Yani bir politik antiste de olabilir çünkü. Zaten bu tarz bir özden tanıma da karşı. Yani biz çünkü her şey ekonomi diliyle ölçerse, ekonomide her şey e, mademki rekabet üzerinden şekilleniyor. Demek ki diyor, e, ekonominin dili politik olanın özünü kavramak açısından yeterli değil diyor. Eğer gerçek bir politik ilişki oluştuğunda onu ekonominin terimleriyle çözemeyiz sadece. Demiş olacak. adı. Işte, ekonomik alanında düşman yoktur. Sadece rakip vardır. Tümüyle ahlaki ve etik açıdan kavraman bir dünyada ise sadece bir tartışmanın karşı tarafı mevcuttur. Halkların birbirlerini hala dost ve düşmanın <gülüyor> reddedilesi, barbarlıktan kalma ilkel bir kalıntı olduğunu düşünülmesi ya da bu ayanın bir gün yeryüzünde ortadan kalkacağının olması, eğitsel sahiplerle hiç kuşman yokmuş bir davranmanın iyi ya da kötü olup olmadığı bu yazıda dikkate alınmayacak. Evet, yani Şimit burada daha sonra önümüzdeki hafta Ateş Hocanın da bahsettiği Şantal Buhun, temel liderizm eleştirisine de e, girmiş oldu. Yani Şimd e, politik olan çatışmanın imha edilebileceğini, kaldırılabileceğini ve gün geldiğinde herkesin günlük böyle gündüz, e, e, boş çiçekli, böcekli bir hayat geçireceğine dair bir inancı liberal olarak tasdik etmiş oldu. Bunun ortadan kalkıp hiç düşünmediğini söyledi. Hatta bunun bir etik alanla e, sınlandırılabileceğini, politik olanla dair bir kavrayış olmadığını bize e, belirtmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir yargıda bulunmadım, böyle bir karar vermenin yani bir gün gelecek politik olan tüm çatışma içinden kalkacak diye düşünmeyen e, politik olmayan bir düşünme tarzı olduğunu söylemiş. E, evet. Burada mesele varsayılmayan normlar değil. Dost düşman ayrımına dair varoluşsal gerçeklik ile bu ayrımın hakikaten gerçekleşme ihtimalidir. Yukarıda ama umutları ve etkisel sahipleri ister paylaşım ister paylaşmamıştır. Bugün halkların hala dost ve düşman eksenlerine gruplandırıldığını. Denen... Burada da bir şey diyeceğim. O yüzden Almanca metni tutuyorum burada. Ee, burada metinde iki kez e, karar kelimesi geçti. E, onu da söyleyeyim. Yani e, ayrım da diyebiliriz. Aynı zamanda bir bölünme olarak da anlayabiliriz. Yani dost ve düşmana dair iki tane açı olabilir. Bir tanesi normatif yani hukuki gözle bunu taslif etmemiz mümkün olabilir. Diğeri de e, politik olan dediğimiz yani varlığısal ve somut olarak görme biçimimiz olabilir. Bir, i̇ki tür olsun söz konusu. Bu karşılıklı siyasal açıdan var olan halklar için gerçek bir olasılık olarak varlığını sürdürdüğünü mantıken yararlanmak mümkün değildir. O halde düşman rakibimiz ya da genel anlamda hasmımız değildir. Şimdi e, burada e, bir ifade var. E, somut bir olasılık olarak gerçek bir olasılık olarak düşmanın belirlenmesi. Yani şundan bahsediyor Schmidt. Ya normatif unsurdan ilerleyeceğiz ya da varoluşsal unsurdan ilerleyeceğiz. Normatif unsur deyince ee, var olan e, somut, fiili gerçekliği, Hegel tabiriyle söyleyelim. Ee, sadece e, kantçı bir normatif ideayla ele alma çabası ki burada kesinlikle askerleri ve diğer cevapta da liberalleri kast dönemine ait. E, ya böyle alacağız diyor. Ya da e, gerçekten somut ve varutsal bir politik olan tasarımı üzerinden gideceğiz. Yani bunun ortasını da ...olduğunu düşünmüyor şimdi. Şimdi buraya kadar net ilerledik mi? Özellikle netli olmayan arkadaşlar da... ...rahatça diyebildiğimi bilmiyorum şeyi, unsurları. Atölyenin daha sesli olması lazım bu noktadan itibaren... ...daha çok katılımı da geriktim. Evet, şekilde. Bazen böyle buz kırıcılar olur yani söz alıp şey, ortamı... E, ...daha yumuşatma adına ama sabırım enes sen başladın Kaldığım orada şey yapmadım dalga Meksika dalması şeklinde oluşmadı. Ee, devam edelim o zaman veya yani belki biraz daha sormuş ama genelde hep şöyle bir şey olur Ya bütün dünyamızı düşmanlık mı kapsayacak? Hiç dostluğun politikası olmaz mı diye bir soruda sorulabilir. Bu Jacques Derrida'nın sorusudur zaten dostluğun politikası diyelim. Mümkün müdür? yani çünkü tamamen düşmanlık etrafında bize algılanmış oldu. Şimdi şöyle e, devam e, etmek istiyorum. Bu şu an okuyacağımız pasajda e, bu artık okumayla da çözülmeyecek. Tahtaya yazmayı e, gerektiriyor. E, Şimd, dost ve düşman kavramlarını sen almak ister misin? E, Yunancalı, Latinceli bir pasaj için. Ben yazayım? Lütfen. Lütfen. Şöyle. Latin mi tabii metinle yaz, Yunanca çünkü Şimit bunda niye Yunancasına, Latincesine gidiyor şimdi dost düşmandan neyi anlayacağız derken şimdi önceki neyi anlamadığını söyledi Şimit neyi anlamadığını söyledi yani rakibanda işte normatif bir şeyi anlamıyorum bunların hepsini saymış oldu diyelim birincisi şu o yakan, yazarken söyleyelim bir kere dost-düşman ayrımı kesinlikle kamusal bir ayrımdır. Sen kişisel düşmanlıklarından bir politik ayrım çıkaramazsın. Birinci ayrımı bu Schmidt'in kordu. Dost-düşman ayrımı kesinlikle kamusal bir ayrımdır. Kişisel husumetlerin bir politik ayrım olarak kullanılması söz konusu değildir. Bunun için de Schmidt var olan hem ee, güncel Almanca Fransızca'daki dost düşman ayrımında yeterli bulmadı. antik Yunancaya dönüyor ve antik Yunancada, e, evet pole, Polemios e, diye. Şimdi meşhur İncil'de bir e, söz vardır hemen. Pasaj okyanlar görür e, der ki burada düşmanlarınızı seviyeler. Peki hangi düşman diye soruyor? Burada hangi ifadeyi kullanıyorlar? Orada e, Diligite inimicus vestos inimicus ifadesini kullanıyor. Yani e, burada iki tane şeyden gidersek hem Polemios diye bir ifade var antik Yunancı'da daha sonra bu ayrım kendisini kaybediyor hem de iki farklı unsur olarak geldiği Hostis inimicus ayrımından. Yani evet, berhasıl şöyle Türkçe şöyle tercih etmemiz mümkün ya da belki e, iyi Farsça bilenler varsa oradan en eski Farsi dillerden de bir takım ayrımlar yapılabilir. Yani iki tip düşman var. Bir tanesi kamusal düşman, diğeri de özel düşman. Şimdi İncil'de düşmanınızı sevin ifadesinde kullandığı ifade kesinlikle e, sen özel düşmanını seviyor. Yani dostun da, komşunla kavga ettiysen onu seviyor gidip hani e, oradaki Hristiyan Commonwealth'inin dışındaki düşmanını sev demiyor öncelikle onu söylemek istiyorum. Evet yani belki böyle bir ayrım... E, çünkü onları da not aldım biraz hani hasım düşman rakip anlamında geliyor hısım akraba... işte dostan geliyor yani seven sevilen e, düşmansa kötü uğursuz içi kara yani böyle bir takım ayrımlar var ama burada önemli olan ayrımın. Biliyoruz siz e, aslında emin misiniz o ama yani önemli olan nasıl çevirirseniz çevirin e, Antik Yunancı'daki bu özel düşman kamusal e, düşman ayrımının bugün hani çağdaş e, diyelim batı dillerinde Türkçe'de nispeten kalkmış oldu. Yani düşman deyince farklı farklı düşmanlık kategorileri var. Yani o İncil'deki o ifade de hani e, düşmanlarınızı sevin işte bir e, size vurana diğer yananınızı uzatın gibi ifadeler genellikle kamusal düşmanlık ifadeleri için değil, tam tersine komşunun olan ya da özel düşmanlığında olan hüsumetlerde kullandıkları ifadeler. Yani şimd bunun altını çiziyor. Erkan Hocam bu düşmanlığa şimdi metinler kutsala ilişkin olunca tam olarak ifade bu mu? Düşmanını sevmiyor yoksa komşunu sevmiyor. Dirigite o... himicus vestos yani düşmanlarınızı çoğul olarak sevin ifadesi matta Materyo işte 5, 44, luka 6, 27 diye gösteriyor. Ya yani burada Şimit kesinlikle teolojik bir yorum yapmıyor, sadece Şimit şeyin üstünü çizmek istiyor burada altını çizmek istiyor. Yani burada özel düşmanlık fenomenlerinin diyelim politik olanla ilişkili olmadığını, yani düşmanlık kategorilerinin ayrıştırılması. Kamuçal bir maviette olması gerektiğine dair evet, Teşekkür ederim. İngilizce cehresi de tam. Davluyu neydi? Yani komşumuz. Evet, evet. İngilizce de öyle tercih edilmişler. Bir de İngilizce'de bir ayrım var. Tabii şey, işte enemy or foe. Foe diye de bir kelime var İngilizce'de. E, Almanca ve Fransızca'nın aksi İngilizce'de düşman için bir kelime daha var. Evet. Bu arada kareferlerimiz kafalı Mehmet Erdoğan. Komün dozukmuş bence. Her, yani. ben, ben özel olarak kapattırdım. Evet. evet. Soğuğunu sevmek için. Komün bozuk olduğu söylendi hocam. Yok, Neyse Allah'ını uzak yapıyoruz herhalde. Soğuğu. Bozuk. Kareferler Evet. Ümit. Sonra size sözünü. Hocam şey, basın kavramı diye işte, düşmanı işte, karıştırmamız lazım. Yani çok önemli. O söylemedi çünkü özellikle sonraki hafta da şantaylı Özellikle hasıl ve düşmanı ayırıyor. Yani şey işte düşmanın elini, hasıl da her basıla ilgili birisini ayırıyor. Yani hasıl dediğimde özellikle rufu tartışırken iyice karışırdı ama ayrımı. ayrılma... Yani ben A o yüzden zaten var. sadece özel düşman, kamusal düşman şeklinde bir ayrım, yani, ayrım e, gülebildim. Bir de, de şampiyonu, kendi İngiliz yazıyor. Türkiye'ye yaşayan bir veri ona hasıl örneği yani, yani O işler yani, o kavramı evet ama o karmaşık şeyin kimler tek Türkçedeki yapar e, şey, mesela Arapça'da böyle şu mesela hukukçuluklarında kullanılır, kan davalarında kullanılır. Yani, metne önümüzdeki hafta açtığımızda e, Ateş Hoca'ya burada e, söz bırakabiliriz. Şey. Evet, şimdi bir de, Tabii buyurun e, buyurun. Buyur. E, özellikle Doğu dünyasında şey çok fazla metinlere bakmak için ne yazık ki zamanım olmadı ama Doğu dünyasında eee karşılıklı yazılmış makaleler, çeşitli iki kelime vardı. Protokoller, protokol olmayan hayır ve şer üzerine de. Daha çok Değerli yanlış da. çok yanlış olur. Veya, şimdi yani hani şimdi şey var şey var, hiç gibi rahat. Tabii zaten olur elbette. Yani daha e, bütün yani bahçeler var ama hangi yani Makarın içlerine bakmadım, bakmadım çünkü yolda bulunamıyorum. Babamdan Arapça denir, Ar Arapça Ar baktığımda ne çıkıyor. Yok, aylar e, kesin ben, olmaz Yani dışarı. başka bir gözle el almışlar, onları özellikle diplomat olarak. Teşekkür şey, ederim. Yapayım. Yani öyle bir aylar keyf açıdan gitmiyor. Şimdi dolayısıyla biz e, kastımızı herhalde açık hale getirdik. Burada düşmanın kamusal karakterine vurgulamış olduk ee, ve e, biz burada düşmanın kamusal karakterine vurgu yaparak psikolojik bir nesneyi de devlet dışı bırakmış olduk yani psikolojik olarak tehdit ettiğiniz usullara e, ya da ile ilgili ilişki kurduğunuz kısımlara e, şey yapmamış onu politik düşmanlık kategorileri karıştırmamış olduk bir e, fazla filolojik olabilir ama yine de bu ayrımı da yapmam gerekiyor Yine tekrar agatate tus hextrus umon. diye yani bu latincesi, düşmanınızı sevin ifadesinin Yunancısıyla. Yunanca'sında bakın şey agapate kullanılıyor, şey filein kullanılmıyor. Yani filo, felsefedeki, filosofyadaki filein kullanılmıyor. Yani düşmanlarınızı sevin derken orada kullandıkları sevmek fiili başka bir fiil. Yani filein fiili de kullanılmıyor. Onu da dikkat çekmek istedim. E, bu da yani belki ulanca hani İOA arkadaşlarımız var Ateş belki yani çok fark eder. O zaman kapısal düşman ekstra boyebiliyorsunuz. Ya yani şu sevmek derken böyle fiili gibi bir sevmek değil. Yani oradaki bir sempati duyur manasında olduğunu düşünüyorum. Yani öyle gidip can ciğer kuzu sarması olur. demiyor. Hani onlara bir sempatik gözle bakın var hastada olduğu düşüyor. Anlatı anlatımanın barışlayayım diyorum. Evet ya yani pat, patos şeyi de oradan tutuyor yani zanda. Yani bir oradaki e, kendini bırakma anlamı da var. Oruçluma şeklinden çekiniriz. Sanki bilmiyorum daha ilk arkadaşlar varsa. Ama burada önemli olan e, dediğim gibi bazı kelimelerdeki unsurların farklılığı. Anladım şöyle bir bir şey söyleyebilir miyim? Bu düşman, özel düşman olduğu burada şey ama eylemin kendisi, düşmanı sevme yönet olması açısından kamusallar mı yapıyor sanki? Yok tam tersi şey, komşunu seveceksin ama gidip tamam, düşmanını gördün mü komşunluk. kamusal düşmanını git e, savaş, savaş yani, ben, yani kamusal olan dışında mı komşu? E, buradaki manada öyle olduğunu sanıyorum yani daha bireysel, yakın Temas yani daha az kamusal bir anlamı olduğunu sanıyorum. Cemara memuru yani politik birlikleri yani uyuşmazlıkla eşitsiz tutup politik birlikleri ayakta tutun anlamında Hı -hı. soruyor zannediyorum. O açıdan kamusal yani komşunuzu severek kendi politik birlik yani Hristiyan devletini ayakta tutun anlamında bir şey ifade etmeye çalışıyor. Yani. Yine, yani yine bu o zaman ayına şey ayına. Derin derin problematiğe gidiyoruz. Yani aslında bir politik birliği e, içerideki birlik ve çirlik mi ayaklatıyor daha fazla yoksa dışarı yönelttiği düşmanlık mı sorusu geliyor. Bu temel soru aslında temel tartışmalardan bir tanesi. Belki bu metnin sonunda ya da sonraki e, şimdi tartışmada kullanabiliriz. Yani biz nereden yol açıyoruz? İçerideki birliktelik ve esas kurucu özelliğimiz yoksa o birlikteliğin dışarı gösterdiği düşmanlık mı? Evet. Hocam... Şey, pardon. Özgür, şey. Size de vereceksiniz. Tamam. Ha, evet. Hocam kapama yapmaya bir şey var da burada. Kamusal e, düşmanla özel düşman arasındaki ayrımı biraz daha şey bir şey yani Bu ayrım nasıl oluşuyor? Çünkü işte düşmanlığın ortoloji bir şey olduğundan bahsetmişsiniz. Evet. Var uzaktiğidirler çünkü. Var uzaktiğidir şey ya normatif değil. Eğer normatif değilse farklı düşmanlıklar arasında böyle farklıması ya yani onun yanım normatif olduğunu göstermez mi? Yani Şöyle bir şey oluyor. E, spinozist bir model kullandım. Yani şimdi e, onunla ilgili bir yazım var akademiye dan yine bakabilirsiniz. spinoza kavrayışları diye e, Akademide felsefe arkivinde yine var bir yazım. E, Schmidt'in orada spinozist bir e, tavrı olduğunu sanıyor. Verdi Karsip çok sevmese de. Herkes kendi modunu korur. Yani bilmediğim Konatus gibi diyelim. Yani her politik birlik, birlik kendi modunu koruma üzerinden iş görür. Dolayısıyla bizim buradaki modunu koruma çabası düşmanlığın tahin edilmesiyle ilgili yönleri o biçim. Yani eğer sizin politik birlikleriniz bir tehdit yoksa ya da onu sürdürmeniz için illa o düşman gerekliyse o düşmanlık gerekliyidir. Ama kişisel olarak nefret edebilirsin. Bunun bir anlamı yok. Yani sadece bu. şey O varoluşu korumayla ilgili politik birlikteliği korumayla ilgiliyor musunuz? Yani düşman yaratma bir terim de var. Aslında bir toplumdaki genel olarak olumsuzlukların konuşulmaması için bir düşman yaratma eğlenir. Yani bu hani bir de bir de bir şey evet onu da e, tartışabiliriz çünkü öyle e, yani çünkü Şimit'te düşmanın somut ve varlutsal olması demek aynı zamanda e, tarihsel olması demek, aynı zamanda bir cevherinde olması demek ve aynı zamanda mutlak olmaması demek yani mutlak düşman yok. Şimdi ama bahsettiğiniz figürde mutlaklaştırma eylemi olduğu için tamamen Şimit'in kastettiği e, düşmanlık fenomeni olduğunu sanmıyorum. Ki genellikle Amerikan literatüründe böyle okumalar var. Schmidt'in şeyle, işte e, bak tam Schmidt'çi politika oyunları falan. Halbuki Schmidt'in düşmanlıktan kastettiği tarihsel, bağlamsal ve e, mutlak olmayan bir unsur. E, siz mutlaklaştırdığınızda, mutlak düşman haline getirdiğinizde o zaten Schmidt'çi politika tanımının ötesine geçmiş oluyor. Şey Önce söz soru e, Yani hocam bazen bazı düşünürlerle ben konuştuğum zaman onun kastetmediği şeylere yansıt, daha dost düşman ayrımı yaptığı için eee bambaşka yerlere götürebiliyor velhasıl o yani politik bir e, kurban haline geliyor Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye daha Amerika'da Evet. Ya yani mesela neokonlar Yorklular zaka kasın işte Şimitçi e, şey evet. zaka diyorlar hiç alakası evet. olmayan bir şey ya yani, ne alakası sadece Şimit haberliği sen az yani. Yani yani <gülüyor> ya kan kavramı üzerinde de biraz düşünmek gerekiyor. Zaten bir evet, yani o yüzden satır satır götürüyoruz. Evet, yani, yani çok bir düşman gerçekten var mı ya da düşman denen bir şey yoktur. Yani onu da düşünmemiz lazım. E, i̇şte tam da bazı kavramlardan böyle gitmeye çalışacağız. İkimizin yani evet. düşmanlık araya gince herhalde buyur senin son sus sana diyorum. Yani düşman birlikte karşı, taraf, karşı tarafın yani diğer dönüyor. Bir vermiş bağrına danış zarar ya da bunun tehlikesi de şey değil. Yani karşı taraf benim varlığım, telefon oluşturduğu için ben oldu şu an. Evet, temelde bu. Yani somut olması tam olarak bu keyfi olar. O zaman bir salmış yok mu yani o zaman benim yani karşımdayken ona bir fiyasko olması gerekiyor seçimin yanında nöbuluyor O kadar da olmuyor yani eğer düşmanlık evet, evet. gerekli değilse yani sen gelip herkes kendi modunu koruyorsa o aslında istanın. Evet. Kullanacaksa, herkes kendi modunu koruyacaksa, o zaman benim modumu korumak için, yani kendi varoluşunu sürdürmek için yaptığım hamleler gereksiz hamleler olamaz. Yani gidip gücümü çarçur edemez, gereksiz düşmanlık gibi bir şey. Yani şu, yani sanki düşmanlar arasında bir öncelik olamaz. Yani. Vakti. Düşmanlar arasında benim en fazla tehdidler. O e öncedir bunu seçiyorum ben. Yani tam olarak. Daha ben daha... onun seçim olduğunu düşünmüyorum. Bunun ya yani bunun seçiminden mantıklı olduğunu. Ya yani bir devlet e, nazarında bak, şimdi bir ırmak olsun ortada evet. ve orman hayati öneme sahip olsun. Şimdi o orman paylaşan iki devlet daim olarak savaş halinde olabilirler. Evet. Yani bu o yüzden o yani bir seçim değildir. O Yani olması, su yolları meselesi mesela bitmiyor görüyorsunuz. Yani hocam düşmanın olası bir seçim yani. değil belki. Biz onun olup yani dostun olduğu yer düşman olduğunu düşünüyorum. Ama düşmanların arasında hangisinin öncelikli olduğu yani benim varlığı düşman hangisi daha fazla kaydettiriyorsa ona göre bir seçim yapma mantıklı. Ben işte yani... ona tamamen somut olarak o seçim olarak somut olarak karşımızda olduğunu düşünüyorum. Ama şu şimdi şunu söylüyor. Sen somut olarak karşında bir düşmanlık figürünü görmeyin. Hani e, şöyle şeyler yapamazsın diyor. Sen düşmandan o düşmanlık ortamı kalkmış olmaz senin politik varoluşun son bulur Yani bir kere öyle bir hali <gülüyor> olsun. Mesela dolu düşman bir ülke var diyelim X ve Y ülkeler arasında. X ülkesi diyor ki biz bu konuyu ticaretle çözeceğiz diyor. O yüzden sınır kapısını açıyor. X ülkesi eee beklerken sanki şey ticaret win-win tersi, onlar kazanacak biz de. kazanacağız. yok mu bir şey yersen yani açtığın da Kalıyorsun, sınırlı kalırsın çünkü düşmanlık varsa hiçbir politik ilişki gelişmemişse evet. oradan o düşmanlığı azaltmasın ya hiçbir amle yoksa o zaten o kapıyı açtığında olmuş oluyorsun sadece. Sonra kaparsın. Yani gibi. Ya karşıma bir düşman yok olması değil ama düşmanlar arasında girdiklerden bahsediyorum. Yani evet, düşman yok ettiğiniz anda kendinizle siyasi anlamda yok oluyorsunuz. Buraya iki kasıtlı fakat düşmanlar arasında girdiklerini talep etmede bir e, mantık ben onu söylemek mesajım maksatlı bir ithamım varoluşu olduğunu ben, söyleyeceğim. Yani, e, yani e, değil, Ya, şey ya gidiş değil izlandığı e, diye ne Türkiye'ye oluşturun düşmanlık şeyiyle e, bir, bir doğru dostluk ki aynı olamaz. Yani onu söylüyorum sadece. Hocam partizan teorisi dediği yani gerçek düşman, adam düşman, o tarz şey mi ifade eder. Bu günlük yorumlar. E, olabilir. Yani yani, Biyolojik olarak tarihten sinerjik düşman. Ama şimdi mutlaklaştırmaya gibi. karşı zaten yani evet. sorun orada. Şimdi ona e, geleceğiz daha pasajları bitirmedik, o yüzden hani onları da pasajlar geldikçe açıklaması. Bir kısa ara verelim e, burayı da kapıyla kapanım ki su, ısı açmasın e, dışarı diyelim. Sayfa 47. Onunda devam edelim. Diyorum ki, e, şimdiye göre polis olsun, imperium olsun ya da ete olsun. Şimdi bunlar özel isim olarak yazıyoruz değilim. Bu e, polis imperium diye yaz demin e, söz almak için o yüzden böyle yaz yaz. Altı e, şey. Şimdi diyelim antik Yunanların nesi var, polisi var. Şey, evet. Romanların imperiumu var diyelim veriyor. Modernitede state çıkıyor diye böyle yaz. Etayda state yaz. State yaz yani şeyi olabilir. Ee, şey olabilir. Tabii şeysi büyük olsun. Yani şimdi bunların üçüne de devlet diye tercüme etmemiz çok zor. Yani bunlar farklı farklı oluşmuş tarihsel biçimler. Ki şimdi bunların... Bu farklı oluşmuş tarihsel biçimlere özel bir önem atfediyor. Çünkü yani sanki e, işte siyaset ürüne giriş kitap sanki tarihte bir devlet var. Hem o devlet etrafında bir organizasyon böyle. Dolun bir ilgi sunuyorlar. Halbuki Şimit devletleri diyelim ya da politik birlik diyor şimdi bunların hepsine. Farklı farklı politik birliklerden söz ediyoruz. Politik birlikleri özel isimleriyle birlikte ele alıyor. Yani polis ise polis çünkü Polis ile İmperyum yapısı arasında ya da Respublika arasında baya bir takım işlev ve organizasyonlar açısından farklılıklar var. Ya da modern devlet dediğimizde ETA dediğimizde Max Weber anlamında o artık tarihte oluşmuş neredeyse hiçbir sürece benzemeyen bambaşka bir rasyonunitenin işlemesi söz konusu. Dolayısıyla Schmidt bunları yani devletin kendisini mutlak bir veri olarak ele almıyor. Hep tarihsel olarak politik olanın kuvvetiyle oluşmuş çeşitli unsurlar olarak düşünüyor. Dolayısıyla tarihsel değişimi açık ve değişimin kaynağında olan unsurları görme gibi bir eğilimi var. Schmidt'in burada yani tam da odaklandığı unsuru. E şimdi dost-düşman ilişkisinde somut ve varoluşsal dediğimiz hadise tam da bu somut ve varoluşsal olanın politik birliklerin kendilerine idame ettirmesi, yeni dertlendirmesi ve tekrar e, kendilerine bir şekilde ihnel üretme biçimleriyle alakalı. Yani bu, e, bu anlamda Şimit'e hep atfedilen o e, devletçi özelliği Şimit'in kavramsallaştırmalarını da görmüyoruz bakın. Yani son kertede Şimit belki devletçi bir takım çıkarımlarda bulunuyor ama şu pasajları gerçekten kendi argumentasyon açısından baktığımızda Schmidt'in varlığı sonuçlardan farklı sonuçlara vardı da çok zor olmadığını görebiliyoruz. Oldukça tarihsel bir deneyim ve tarihsel bir uğrak olarak işte State'den ve ETA'dan bahsediyor. Şimdi düşmanlık fenomeni tam da bu politik birliklerin bir araya geliş ve bozuluş süreçleri içerisine konuşlandırmanın en ideali olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden zaten Bireysel düşman, kamusal düşman yaptık. Yani kamusal düşman senin benim açımdan değil, o politik birlikteliğin karşısındaki tehdit olarak ya da onun kendisini yeniden sürdürmesine engel olan unsur olarak bir işte düşmanlık fenomeninin belirmesinden söz ediyoruz. İşte demek buradaki odağımız bir anda politik birlik açısından gelmiyor. Yine e, tabii farklı farklı şimit yorumları var bu pasajlarla ilgili ama yani Son kertede düşmanlığı tartışacağımız bağlamı şimit e, politik organizasyonların karşısındaki düşmanlık olarak daraltmış olur. Şöyle, şöyle. Şimdi bu noktada biraz daha okumaya devam edeceğiz. E, başka söz almak isteyen olabilir mi şey okuma için? Yani kaldığımız pasaj netibari. E, Ercan buyur lütfen. Şuradan devam etmek <gülüyor> e, istiyoruz. O halde kalmış, e, onu yani da okuyalım o sonra. zaman. Orada kaldıysak ben biraz daha ileriden devam ederiz diye düşünmüştüm. Onu ya, da, da okuyalım. Olur. O halde düşman. Yine cümrüt mü? Evet. O halde düşman. Rakibin sebep genel anlamda basmanız değildir. Şu an artık teoradan elimine ettik biz. Bundan vazgeçmiş olmuyoruz. sadece gerçek bir olasılık olarak insanlardan oluşan bir kişinin karşısında mücadele eden benzerliği bulundur. Bir evet, bu tanımı da net olarak yaptık. Şimdi bu tanımın eee devinden bir üzerinde durmuştuk zaten. Şeye, eee uzak hemen sayfa 52'nin altındaki siyasetten bahsedebilmek için diye olan kısma gelirsek Sevinirim ya da tabii Şimit'in burada kullandığı tarihleri politikadan bahsedebilmek için diyor Şimit. Orada özgür metinde onu da söyleyeyim yani politik ifadesi geçiyor. Orayı okuyabilir misin? <gülüyor> 52'nin altı. <gülüyor> Siyasetten bahsedebilmek Güzel için. Güzel. Pardon ben Ozan'ı ben okuyayım. Yanlış yere geldik. Ayrıca. <gülüyor> İmizde Şimdi biz ezberlemişiz. Biz de sayfa 62'de sondan başlıyoruz. 62'den tamam. Siyasetten bahsedebilmek için. Sayfa 10. Evet biz orayı okuyabiliriz. Bu pasaj sizde yok mu? Şimdi harika. Hayır, siz Evet. Lütfen, okur Sor. Siyasetten bahsedebilmek için gerekli olan mücadeleye dair gerçek olasılık. Böylesi bir iç politika önceliğinde mantıken örgütlü uluslar stiline devletlere eden periyel güçler arasındaki bir savaşa değil, bir iç savaşa odaklanılmıştır. Evet, yani burada primabden inan politik demiş, yani bir iç politika yani demin ki aslında iç ve dış e, düşmanlık figürlerinde e, kitleden bir e, çerçeveye doğru soktu şimdimizde. Şimdi, bizi. şimdi e, buradaki iç savaş, yani Bürgerküv tabirinin de daha sonra çok başka belirgin anlamları olacak ama... ...çünkü de itibaren okuyabiliriz şimdi Kürtüsü önemli bizim için. Çünkü düşman kavramı gerçek bir mücadele olasılığını gerektirir. Tamam yani bu. Buradaki e, kullandık tabir... ...eventualitet. Şimdi bu. Şimdi bunu olasılık diye tercüme etsek de aslında tam... Ee, çıkmıyor bunun karşılığı. Ne, nasıl tercüme edebiliriz Ateş burayı tam e, eventualite deyince bir olasılık da kastetmiyoruz ama de değil buradaki ifade ya da probability de kastetmiyoruz. Yani belirli bir durum karşısında, somut bir durum karşısında karşımızda gerçek olarak bulunan bir düşmanlık Olay. halinden. Şuradaki bir dayatma bir yani bir olayı bir kere, e, olayın içerisinde olayı kendimizin e, ne derler onu bir üstümüze almamız gerekiyor. Olayın olay olması için. Yani olayın tarafı olmamız ya da olayın içine yerleşmemiz gerekiyor. Bu birincisi. E, bu yerleşme içerisinde o düşman gerçek bir olasılık olarak çıkıyor. Yani hayali bir düşman ya da e, bir takım psikolojik süreçler için, inşa etmek için yaratılan bir sahte fenomenden bahsetmiyoruz gerçek bir düşmanlık figüründen bahsediyoruz. Yani Şimit'in özellikle bahsettiği ve bu gerçek bir e, olasılık olarak belirmesi gerekiyor bunun e, karşımıza düşmanlık. İşte bu gerçek olarak, olasılık olarak belirmesi Şimit'teki e, hem o realizm okumasını güçlendiriyor. Çünkü realizm deyince Şimit'in e, aynı zamanda tarihsel ve bağlamsal kavram oluşturma özelliğini de o sözü bir kere hiçbir zaman mutlak bir tanım olarak gelmiyor politika tanımları Şimit'ten. Hepsi bir takım tarihsellikler içerisinde yerleşerek geliyor. Ve düşmanı hep bu eventualite bağlamında e, görmeye başlıyoruz. Bu eventualite olmadan, somut olasılıklar belirmeden düşmandan bahsetmiyoruz. Yani ne mutlak düşman tanımından bahsediyoruz ya da Şimit'in başka bir pasajda belirttiği gibi e, mesela teolojik düşmanlık tanımlarına da karşı Şimit. Çünkü teolojik düşmanlık tanımlarına hep şunu gerektiriyor. Karşındakini şeytanlaştıracaksın ve şeytanlaştırdıktan sonra da onu e, ne yapman gerekir? Kesin olarak imha etmen gerekir. E, biz madem ki e, temel politik birlik akısından temel unsur kendi modunu koruması, kendisini idame ettirmesi, sürdürmesi o anlamda biz düşmanın yok olması gibi bir arzuyu içimizde taşıyamayız. Yani bir politik organizasyon hareketi Biz sadece kendimize devam ettirme amacından taşıyamayız. Dolayısıyla düşmanı zaten yenmektir esas olan şey. Onun imhası gibi bir müsur değil. Onu o kendi ilanemizi onun iradesinin üstüne çıkarmak esas şey politik anlamda. Yoksa imhaya girdiğimiz andan itibaren bambaşka bir mantık işler. Mesela ne işler? Cadı kazanır, işte insana gibi meseleler çıkmaya başlar. Eğer insana o cadı kazanır oluştuğundan itibaren işte bir takım mutlaklaştırıcı düşmanlık figürleri oluştuğu anda orada politik olan tasarımların dışına doğru geçmeye başlıyoruz. Yani onlar sınırsız şiddet mantığının yeniden öğretildiği süreçleri getiriyor bize. Yani politik bir şeyle de tamamlarıyla oluşturmuyor. Hocam, e, metrekare konuşmak gerekirse de e, şeytanlaştırıldığımız düşmanı imha ettiğimizde ortada da politika da kalmıyor. Çünkü mühavir edici birisi de kalmıyor. E tabi şöyle düşünüyorum. Ya yani bazı şöyle bir şey hayal etmek mümkün mü? Şimdi bir soru soruyor. Bütün düş kanlarımızı imha ettiğimiz ve e, tam anlamıyla mutlak bir takip kurduğumuz bir düzen. Böyle bir şey e, arzulanabilir mi şimditesin? Hem arzulanmaz. İki mümkün müdür? Hayır mümkün değildir. Ajan yani, fikrim yok diyordu. Yani bu tarz bir olayla ilgili fikrim yok ama şu anlık böyle bir şey olma imkani yok diyor. Ya yani şu an, tek dünya devleti arzulabilir bir şey mi? İyi bir şey mi? Onu soruyorum. Eğer yani bazılara sorarsam, tek bir dünya devleti olsun, barış olsun. Yani böyle bir evrensel devlet fikrinin kendisine oldukça hem politika dışı bir momenti öne çıkmışlar, de baya adaletsizlik momenti anlamında yoğun bir süreç olacaktır. Yani o tek devletin dünyada hayırlı olması mantıya bir barış tesisi pekleri için Çok genellikle çok hayırlı bir süreç değil o. Mutlaka arkasından yoğun bir politik çatışmayı gerektirir. Yani tek bir çatı oluşturma çabası mutlaka yoğun bir politik şeyi getirir ki Schmidt'in yazdığı bağlamda hatırlatalım. İkinci Dünya Savaşı öncesi bir süreçte yazıyor. Yani Karşımızda bir rövanş olacak Avrupa'da o gözüküyor. Özellikle Almanya'nın bir rövanş talebi var ve tabi Almanya'nın Avrupa'yı bir tekrar Avrupa'da baskın devlet olma çabası söz konusu. Ve ikinci yasalış sonrası baktığımızda Şimdip şunu görüyor, yani belli ki doğudan bir devlet yükseliyor. Ee, batıda da Amerika var ee, Avrupa alanında üçüncü alan olmalı yani politik alan bir çoğulculuk alanına dönmeli <gülüyor> yoksa hani e, bir işte tek kutuplu süreç her zaman Şimd'in tasarımında e, bastırılan bir süreçtir ve o bastırılan şey patoloji olarak, canavarlar yaratarak girilir. O yüzden Şimd'in hani Alman devlet etrafında kurduğu hani devletçilikten aldığı böyle bir algı. Yani bir politik alanında çoğulluğu destekleme katısına. Evet, devam edelim isterseniz. Belki e, tarihçi gözüyle bir katkı sunmak isterseniz Bu çoğuluk algısına. Yani, tamam. Şey yani. Şimdi öz, özellikle bu e, vantüelite e, meselesini çok e, vurgulamış olduk. Bir sonraki paragraftan devam edebilir miyiz? O halde. ...kihli etmek istersen... E, ...o halde tamamen geçiyorum o zaman. Ondan sonra... ...siyasal o. karşıtlıkla başlayalım. Ozan Gökhan devam O halde siyasal bağlı oluşum... ...kandı bir savaştan ibaret oldu... ...her bir siyasal... Şimdi burada duralım. Öncelikle... ...burada... burada ...engistens tabibi kullanmadı Almanca'dan. ...Dazayn'i kullandı. Onu sırada altına çizelim. ...Dazayn'i kullandı. Bunun anlamı ne? Gökhan, dazaynı kullanmasının anlamı existence kelimesi yerine ikisi Türkçe'ye varoluş diye çevirebiliyoruz zaman zaman. Ama existence ile dazaynı ayırt ettiğimizde nasıl bir fark çıkıyor? Yani e, dazayn kendinde varlık orada varlık gibi, burada varlık gibi, e, dazaynı. Var. Yani evet, Haydigerz yorumunda en azından böyle bir ayrılık söz konusu. Pardon belirli varlık. Yani. Olabilir. Yani da varoluşu kapsın. Belli bir kültür. Belki doğan bir şey yapabilir danzayda. Yani burada eksistensi kullanmadı. Kültür diyor aslında. Sosyolojiden anlamı kavramı. Haydi gelin. Yani burada politik şey danzayda ilginçti. Yani politik varoluş dediğimizde o varoluşun en diyelim varlık haline yakın yani, yani zayn, dağ zayn ve existans diye üçlü alim yaparsak e, yani existensten daha yukarı bir yani varlık kategorisine işaret ediyor. En temel moddan bahsediyoruz belki. En temel mod yani herkes kendi modunu ki o modunu koruduğumuz şey bizim dağ zaynımızdır. Yani dağ zaynımız olunca şöyle oluyor, işte mesela Alman e, birliğinden, politik birliklerinden bahsedecek olsak Bakın Almanya kaç kere devlet değiştirdi son süreçte ama Alman Dazayne orada kendisini sürdürüyor farklı devlet ismiyle olsa. Yani bu Dazayne tam da o ordan moddan e, bahsediyor. E, şimdi tekrar bu cümleyi alacak olursak o halde siyasal varoluşun kanlı bir savaştan ibaret olduğu her bir siyasal eylemin as bir askeri bir mücadele eylemine karşılık geldiği her halkın başka bir halk karşısında sürekli bir şekilde dost düşman ayrımı yapmaya zorlandığı ya da siyaseten doğru olanın bazı durumlarda savaştan kaçınılması olamayacağı şeklindeki tasavvur doğru değildir. Siyaset... Yani ne anladık? Doğru değildi de özellikle ne olmuş oldu bu? Onu soralım. Yani atölyede o herkes katılabilir. Sırf Gökhan'a kalmasın bu. Yani bir cümlede şey yaparsak. Ya buradan ne, neyi kastetmiş oluyoruz bir anlamda? Yani biz dazmanımız için eğer gerekli olan bir ayrımı yapmaktan kaçıyorsak, o ayrım bizden kaçmıyor. Yani o ayrım bizim karşımıza somut bir gerçeklik olarak geliyor. Yani o ayrımı yaptığımız seçim değil, tamamen zorunda bir şey. Yani çalışma oradan fark ama o her zaman koruma bir hareket etmeyeyim. Diyelim gerçekten yoğun bir çalışma yaşanacak, savaş yaşanacak. Siz... ...savaşı çiçek atarak duramazsın. Yani o, şöyle, şöyle. E, İstemezsek şöyle, istemezsek savaşma izni... Evet, ama kaybedersin. Yani Hı. istemezsek savaşmasın ama... ...dauzaynın ortadan kaldı, yani varoluşun ortadan kaldı. Hocam, ben şeyi merak ediyorum... E, ...şimdi bunu herhangi bir... E, ...yani... yani reel bir örnekte hareketle bunu... E, ...tasarlamış olabilir mi? Çünkü aklım... ...bunun olduğu bir e, an gelmiyor neredeyse, işte, bir an gelmiyor. Yani Hayır anladım. şöyle şimdi e, dönemin yaygın bir takım hissiyatları var. Bir kere e, 1900 ile 1910'lar arası bir e, cici çağdan bahsediyoruz Avrupa'da. Böyle yani, sanatsal akımlar anlamında hem de politik anlamında. Çok böyle cici bel epok yani tabiriyle. E, cici bir çağ eşini. Ondan sonra bir anda ki bu nispeten Osmanlı İmparatorluğu içinde geçer, Bir anda savaş gerçekliği bütün hem o entelikler yaşamı karşısına çıkıyor ve hiç beklemedikleri bir felaket ilgesi ortada oluyor. İşte bir sürü imtihar eden şairler, <gülüyor> e, o savaş gerçekliği karşılığına geliyor. Ya yani bir anda beklenmedik bir süreçle, e, son, özellikle Alman entelektüeller şöyle e, değil mi e, yani entelektüel dünyada artık akıl devletine geçildi. her şey e, daha artık savaş olmayabilir, anlaşılabilir sanatları, gibi. Neredeyse böyle hassas sanal entelektüeller yoğundu. Yani ve bir de barışçıllık, pasifizm yükselen bir noktaya doğru gidecekti. Bir, yani bir aşaması var orada. O yani. o tarz o gruplar da var yani teknolojiyle bir takım çatışmaların ortadan kalkacağı evet, davalar da var. Yani bunu çeşitli şekillerde görmek mümkün. fakat Çin'deki bu eventualiteden bahsettiği için somut olasılıklar karşı. Artık bu somut süreç içerisinde bir barışçılık ideolojisiyle savaştan kaçamayız. Ya da biz savaştan istemiyoruz diye savaş bizim gerçekliğimiz olmaktan çıkmıyor diyor. Yani evet kimse istemez ama olduğum ki durum açısından bunun gerekliliği olduğu görüşündeki. Biraz daha farklı Yani biraz tam tersini söylemiyor mu bunu. Savaştan kaçınılması olamayacağı doğru değildir. Ne demek yani? Şu. Yani savaştan ben kendi anladığım söyleyeyim. Savaştan kaçınılması olamayacağı doğru değildir. Demek biz evet. kardeş, savaştan kaçınamayız. Meselesi doğru değildir. Yani evet. şimdi ilerleyen şeylere bakarsak burada çünkü diğer tür onlar yaparsa ihtiyaç varsa organlar şu yani bak baş... Gloswitz'e gidiyor. Yani şu anlamda Bu paragrafın devamı close bitse Sonuçta şey Düşmanlığın e, burada birazdan Bir tabir geçecek. Bir yoğunlaşma Derecesi de bir tabir kullanacak. Şimdi, birazdan. Şimdi yoğunlaşma Derecesi açısından baktığımızda biz Düşmanlık fenomeninin en üst Noktası ölüm kalım ise Yani bir nevi savaşın icat edilmesi ise, Biz savaşmak için Savaşmayız. Yani bunu neye kastırıyor? Mesela Ernst Jünger gibi e, Bir takım nasıl barışçıl ideolojiler var Almanya'da. Aynı şekilde Ernst Tünger gibi savaşçıl ideolojileri savunanlar. Yani savaş olsun da ne olursa olsun diyenler de yoğun. Bu Benjamin'in daha sonradan savaşçı ve Alman faşizmi denemesi de yerleştirdiği figür. Şimdi şimit mesaj mesele şu. Savaşmanın anlamı ne? Ya da düşmanlık fenomeninin bizim daha zaynımız açısından anlamı ne? Karşı tarafa boyun eğdirmek. Eğer bu tabii ki savaşla olmayacaksa yani de benim azla söyleyeyim Fransa diplomasisiyle verecekse tabii ki savaşmayalım. Yani, yani anlatabiliyor muyum? Yani, yani şeyde e, da, savaşın da, amacı da, politik da, bir amaç. Tamam uzak git, uzak kaçınmetsinden dolayıysa buradan benim anladığım Ben ki onu okursak kadar gelirse bu paragrafın sonuna kadar karşımız siyasetin savaşa indirilmesine itiraz ediyor. Yani ilki bir Tabii. siyaset yapıyorsa savaştan kaçınılmaz bir şekilde yani savaş savaş kaçınılmazdır doğru değildir. Tamam. İslam yani, şunu çizeceğim yani şöyle İslam yani, şu yani. e, nasıl baru yani tekrar aynı cümleyi söyleyeceğim. Şimit iki tane alsa da karşılık açıkça. Yani barışçıl ideolojiyle savaşçıl ideolojiye karşı evet. aynı anda karşılık Yani Aynen, evet. Şimit aynı şeyi ikisinin simetrik karşılığı olarak görüyor. Yani bir ters diyor ki e, barışlı ideoloji sadece barış olsun diyor ama nasıl olacağına onun bir somut gerçekliğini bize açıklamıyor nasıl olacağını. diğerini diyor ki e, işte meşhur o denemesi çok somut bir örnektir tarihsel anlamda e, bizim İstanbul Üniversitesi var e, orada da diyor ki onlar böyle bir savaş güzellemesi Adanza'ya yani, Adanz, yani peki savaşı ne yaptık biz ya, e, ya da Total savaş kavramında orada ilk ortaya çıktığı şekilde savaşta yaptık şimdi gayet somut bir şey söylüyor. Orada bir yoğunlaşma derecesi olarak çıktı. Dikkat, Clausewitz dikkat çekiyorum burada. Yani e, orada Clausewitz örneğinden de gittiği üzere politik amacı asli şey oldu. Bastı unsuru olduğunu söylüyor. Yani iki simetriye dikkat evet, çekiyor. Kararsızlıktan bahsediyoruz ama kararsızlığın da sonuç taraf e, tabii. Yani şöyle düşünün, sen e, kendi modun açısından tehdit görüyorsun ve savaşa girmemenin daha hayırlı olduğunu düşünüyorsun. Bu olabilir. Fakat savaş sonrası mal bölüşümünde senin yerin olmayacak, dünya bölüşümünde. Yani Almanya evet en ağır yenilgilerden birini aldı ama tek, e, sonuçta itibaren gördüğümüzde o kadar da yenilgi almış gibi durmuyor. Mesela o savaşa gidip yaptıklarından dolayı. Yani buradaki nihai şeylere bakmak gerekiyor, sonucuna bakmak gerekiyor. Yani e, belki e, şeye, buradaki o ideolojik şeylere, özellikle savaşçılık ve barışçılık üzerinden, bu için üçüncü bir perspektif açıyor. Yani, bari, yani şöyle diyeyim doğal özetle, savaşı niçin yapıyoruz sorusuna Şimit'in verdiği yanıt, savaşı barış ilan etmek için yapıyoruz. Evet, yani savaşın amacı barışı tesis etmek. Yani şey şimdilik de çok açık olaktan bu. Yani savaşa eğer barışı tesis etmek için yapıyorsak, e, savaşın gayesi de istediğimiz bir politik gaye ile eşleşmiş oluyor. Ve bu gaye de kendisine bizim zihinsel tasarımımızla değil gayet somut ve varoluşsal olarak gösteriyor. Yani bunu normatif olarak önceden olayın üstüne yani bir ...eventüelite içerisinde düşünüyorum. Evet. Yani. Evet, evet burada işte net bir yazdı. Bunun nedeniyle düşman ayrımı askerlerin çözmek zorunda olduğu bir siyasal sorun değildir. Evet bu Klozwits'ci çerçeve. Şimdi... Yani siyasetçiler de yapacak. Siyasetçiler e, ömürleri boyunca mücadele ederler ama e, askerler sadece istisnai zamanlardan mücadele ederler. Yani. Orada alıntının yani. başını da okuyalım bak evet. Klozwits'in diyor. Evet. Genellikle yanlış atıf yapılan cümlesinde olduğu gibi, bak hı hı. burada kloz alıntısını hiç şey yapmayalım, Clausewitz'in bits'in yanlış atıf yapılan ünlü cümlesinde olduğu gibi diyor ve şey askeri mücadelenin kendisi siyasetin başka araçlara sürdürülmesi değildir diyor. Savaş biçiminde yürütülen askeri mücadelenin kendisine özgü stratejik taktik ve başka kuralları vardır ve siyas düşmanın kim olduğuna ilişkin siyasal kararın varlığıdır diyor, Bak şimdi. Tekrar burada aynen o iki kelime kullandı. Bir tanesi karar alma ifadesini kullandı. Ona dikkat çekmek istiyorum. Diğeri de e, siyasi, e, siyasal varlık ifadesini kullandı. Orada karar aslında yargıya da denk geliyor. Yani yargı ve ayrılık geçerliyor ya. Metisiyenlerden yargı. Dostoycu ayırmak geçermiş. Sen Hı -hı. karar diyorsun. İşte aslında tam bir şey denk geliyor. Ayırmak. İşte Unterscheidung. Yani evet. Almanca'da Unter yine eee biz... yargıda bulunmak yani yargı ayrı işte yargıda bulunduğumuz zamanlar şey oluyoruz. Aslında ayır ayır koyuyoruz. Ayı Ama koyuyoruz. bu kançı bir yargı değil bak. Doğru kançı değil. Kançı yani o karar diye çevirmek gerektiğinde ısrar edeceğim onu. Şu sebepten dolayı karar nasıl bir şey şimdi onu tekrar alırsınız size. Yani karar böyle bıçakla kesip atmak gibi bir şey. Yani tekrar tehirp olarak geri döner miyiz? Teorik bir an gibi değil. Yani tekrar yeniden tasarlayamıyorsunuz. Somut ve varoluşsal durumunuza ilişkin nihai bir karar aldığınızda artık yoldan iki ayrılıyorsa yoldan ikiye ayrılmıştır. Ya yani bu gayet varoluşsal bir şey. O yüzden karardan bahsediyoruz. Yani... E Fransızca'da olduğunun tam şeyi yok, o Almanca'daki bayramı. Almanca'daki bayramı, Fransızca'da yapamayız onu. Sen, yapılabilir bir şey. yani yapılan bir şey. Hayır iyi, ona katılmıyor bu ayrıma yani şeye. Çünkü ha, e, yargıda şey. bulunmak gibi bir şey değil bu. O evet. kadar basit değil yani yargıda bulundun mu hala e, bir takım zihinsel tasarımlar üstleniyor. Sadece burada politik bir varoluşla ilgili yön, karar alma ve yön tayininden bahsediyoruz. Savaş'a karar verilmek gibi bir şey. Karar e, yani var. şey yok. Yani çok alakasız bir yerde kalıyor hatta fazla soyut ve teorik bir alanda. Şimdi ben böyle bir şeyden bahsetmiyorum bile. diyor. mı? Kaç olarak düşünme oldun mesele. Orada, oradan... Aynen siz mesela Aynı siz soralım Türkçe açısından karar, savaşa karar aldık. Savaş konusunda ayrılma vardı. Hangisi size daha çok ifade ediyor? Evet. evet e, bunu, yani şey bu böyle bir fazla uçuk bir ayrım. Fazla <gülüyor> uçuk bir tercihle oluyor şeyin atısından. Dolayısıyla bu savaş bahsine hızlıca girmiş olduk sen atladın için oraya gel yani şöyle diyelim savaş sonuçta düşmanlık fenomeni açısından en e, somut görülür bir fenomen olarak çıkıyor benim şu an yeni kitabımda bunun üzerine ondan söyleyeyim yeni çalıştığım kitapta bu fenomen üzerine savaş fenomeni bir şu an üzerinde e, ve tabi şimdi burada özel bir Clausewitz yorumu yapıyor yani Clausewitz farklı farklı biçimlerde yollanan bir Alman geneli ama Klozbitz'in e, teorisinde şuna dikkat çekmek gerekiyor. Klozbitz yani Alman askeri okulunda böyle bir e, savaş üzerine diye bir metin yazdığında e, kendisinden önceki savaş teorilerine ağır bir eleştiri getiriyor. Çünkü generaller o dönem şöyle bir şey yapmışlar. Biz rasyonel bir savaş teorisi yapalım. Yani karşı tarafı düşmana nasıl yeneceğimize dair bir aklı, rasyonel bir teori bulalım. Hep Alman askeri okullarında dersler böyle anlatılmış. ki Krizmiz e, bu tarz bir rasyonel teorinin mümkün olmadığını bize e, ortaya çıkarıyor. Yani eğer e, savaştan bahsediyorum, savaş e, teorisi yaptığımızda savaş gerçekliğini tamamen kendisine kapsayacak bir e, nihai rasyonel teori bulunmasının imkansızlığı üzerinde duruyor. O halde Schmidt'in e, bu özel Clausewitz yorumunda hareketle şunu söyleyebiliriz ki e, eğer nihai olarak politik bağlı oluşu sürdürmeyle ilgili bir karar varsa işte bu savaşta en üst perdesine yakalamış oluyor. Yani devleti daha sonraki kitabın başka birbirine göreceğiz ya, devletin en temel özelliği diyelim modern devletin yani etap ya da state manasında bu savaşa karar verme hakkı. Olarak çıkıyor. Savaşa karar verme kapasitesi, onun becerisi olarak çıkıyor. Değişik tarih maddelerinde miydik daha olacağız. Biraz gördük, Savaşı askerler karar vermiyor. Stratejik E tabii çünkü Clausewitz'in hmm. böyle e, saldırının aksine Clausewitz'te şey var ya yani bir düşüncesi evrilip de geçiyor. Bazen de hani ilk teorilerde Clausewitz şeye daha yakın Durur. Ee, acaba hani askerler savaştan daha iyi oluyor, askeri amaçları da gelirlerden bir karar versin diye bir teori atıyor ortaya. Daha sonra bakıyor ki bu politik karar alma meselesi şeyli olacak gibi değil yani askerleri tek başına bırakılacak gibi değil. O yüzden ee, daha farklı bir yerini çiziyor Ploswitz ee, ve ee, bir üçleme yapıyor. Üçlemesinde... Tıpkı platformun devletsinde olduğu gibi işleme logistik on yani o akli politik ak akla sahip olan şey devlet akli olmalı sanıyorum. Yani Şimdi de bunu bize günsermiyor değil. Evet. E... 55'e geçebilir miyiz Gökhan, o dost düşman ayrımı nasıl? <gülüyor> dost düşman ayrımı bir halkın başka bir halkla ileride dost ya da düşman kalacağı. Karapsızlar, o anaksız ya da siyaseten mantıksız olanlardan geldiniz. Evet, bu cümle yeterli. Yani e, kimseyle sonsa dek dost, kimseyle sonsa dek düşman kalınmaz. Zaten tam da Close Vision bize bunu söylüyor. Yani bizim dostluk ve düşmanlık çerçevesi oluşturacak şey oradaki politik amaçlardır. eğer mutlak düşmanlıklardan bahsediyorsak, orada e, artık e, bambaşka bir mantığı değiştiriyordur. Belki sizin sorduğunuz soru oydu. Yani bir devlet bizim mutlak düşmanımız var ya da Ereğe'de o devletin e, işte oluşturan halkın bir üyesi Baya mutlak düşman olarak orada bir politik anlamda ciddi sorun vardır. O patolojik bir şey diyor. Hocam, bir şey geldi. Yaşık bilmiyorum ama kendisinden almayanlar bu düşmanlık olabilir mi? E, sonuçta kendilerine, kendilerine var. Tadikarlar kanala var. Ben yani çok iyi bilmiyorum o tarihi yani tabii ben bir şey devletler yok. üzerinden gidiyoruz ama yani, yani burada, bu da, bu da, hangi devletler bahsediyorsun? Hangi devletler? Dinsel şey, yani dinsel. Mesela dinsel şey zaten devre dışı bıraktık yorumlara. Siyasal olması için bir politik birlik olarak bir politik biçim oluşturması lazım. Zaman, o biçimde e, tek bir biçim değil bildiğim kadarıyla sen bahsettiğin o ihtimal yani farklı farklı biçimler oluşturmuşlar tarihte. O yüzden genelleştirmek anlatamayız. Yani Şimit'in politik olan kavram bize bunu anlatıyor. Hangi tarihsel koşulda hangi politik biçimi ve kuruluşu oluşturmuş ve onlar nasıl davranmış? Ola bakmak gerekiyor. Gerisi çünkü çok ezoterik bir yorumdur. Politik davranmış. Evet. E, bir sonraki paragrafa geçecek olursak. kriz anının istisnai varlığı onun belirleyici karakterini ortadan kaldırmaz, aksine ispatlar. Evet, bu, bunu e, şey yapacak olursak kriz e, zarfının istisnai varlığı belirleyici karakterini kaldırmaz ve aksine ispatlar. Yani artık şimitin e, teorisinin herhalde şu olduğunu evet. rahatlıkla söyleriz. Şimit, hukukçu olarak normun, yürürlükte olan normun, yani kuralın e, genellikle bir istisna ağlı tarafı hoşluluğunu Hatta istisnaların kaydeleri koyduğunu ve istisnaların kaydeleri her seferinde bozduğunu da söylüyor. Hem koyduğunu hem bozduğunu söylüyor. Bir nevi istisnalar teorisi şimdide... Işte evet. Yani bir nevi olağan dışı halde de karar veren diye çevirebiliriz ona. Hale de karar veren halde de. Yani olabiliyor Almancasına baktığımızda. O zaman şunu görmüş oluruz yani bir nevi... Burada e, kriz ve karar anı ilişkisi düşmanlık fenomeni açısından nihai bir sonucu oluşturmuş oluyor. Yani Schmidt'in o zaman politik olan tanımı sürecinde baktığımızda e, şunu söylemek mümkün. Schmidt hiç bizden şeyleri normal akışıyla değerlendirildi. Olağan akışlarına bakarak yani somut hale gelmiş bir noktanın. İşte kurumsal analizini yapmıyor. şey hep genellikle işte o koptmuş teer yerlerinden, İslam birtakım bir takım kriz durumlarına hareketle herkesi, kişileri, kurumları analiz ediyor. Yani bir nevi krizinizi bize anlatın, şimdi ne tarz bir yapıda olduğunu söylesin diye Yani o kriz anını görmeden şimdi hiçbir konuda yargıda bulunmuyor diyeyim olduktan sonra siyasi olmalı bile ediyoruz ama olmadan önce bu tahmini yapabiliyor mu işte? Normal yapamıyoruz. Şey çünkü genellikle yapabiliyor. Genellikle Zaten içinde oluşan istisnağı bir şey, de şey de ama bir ben tabii şey sırf olan dışı halden bahsetmedim. Herhangi bir konuda çünkü Şimit'in e, onlara ilişkin de belki bir sonraki okumalarımızda onu da yapacağız. E, yani gerçekten ıslahının e, belirleyici oluna dair bir e, epistemolojik açısı var. Kierkegaard'ın Evet, evet. Kierkegaard'ın söz konusu. Yani o hem kişisel tarih aslında hem birçok şey aslında Şimit e, krizlerin belirleyici olduğunu düşünüyor. belirleyici olduğunu düşünüyor. Bu çok temel Şimit önemlilerinden bir tanesi. Dolayısıyla yani Şimit'in e, krizi görmeden, olan dışı ardı görmeden bir kavramsallaştırma yapmadığını da görmek gerekir. Yani şimdi mutlaka bunlara bakıyoruz. Bir olanlar vardır, bir de kurucu ya da yıkıcı istisnavları vardır. Bunlar en kemerdiğindeyicidir. Sonraki süreçleri oluşturur. Evet, sonraki paragrafa geçebiliriz. Mücadelenin nihayet içinde ortadan kalktığı ya da kaldırıldığı bir dünya, paskiz edilmiş bir yer türü dost düşman ayrımının olmadığı dolayısıyla siyasetin olmadığı bir dünya anlamına gelirdi. Evet yani bu Aram'ın önümüzdeki haftadan itibar alacağımız temadan bunu tekrar söylemek gerekecek olursa e, Schmidt e, bir pasifizasyon ideali içerisinde hem değil hem mümkün olmadığını söylüyor hem de böyle bir e, dünyanın tamamen çatış arındığı, pasifize edildiği bir dünya tasarımının e, yani felaketimsi bir dünya olduğunu yani bunu yani şimdi sorduk mu herkes belki çatışmasız bir dünya güzel olabilir diye bakıyor ama tam da bu çatışmasızlığı hazırlayacak işte politik ayruklar diyelim çok daha radikal bir bastırma içerisinde olacak ve o Freudian tabirde kullandığı gibi şantanlıktan bunu çok sık bastırılmış olan şey geri dönüyor ve canavarlar yaratarak geri dönüyor yani bir nevi düzenin kendi yarattığı canavarlar var bir de üzere karşı yaratılan üzere karşı çıkan canavarlar var. Bu bir nevi canavarlar işlemeye başlıyor. Hocam Böyle bir şey gerçekleşmemişse gerçekleşme ihtimaline bakarak bundan çıkartması nasıl bir ne var? Şöyle böyle teoriler var. yani Bakarsanız ikame teoriler diyelim bunlara. Politik olan ikameye yönelen bir takım teoriler var. Bunlar genellikle yani liberal bir i̇şte ekonomik olanlar, hukuki olanlar politik olanı ikam ederek bir e, toplumsal dünya tasarımı bunlar. Bunlar da genellikle nedir? E, i̇şte e, çatışmacı olmayan bir zemin tasarlardır. Bu çok yaygındır yani vardır. Hatta akademide okuttunuz mu? Akademideki politik e, teorilerin çoğu bu tarz görüllerde. Şimdi bunlara da karşı söz Yani Hatta diyor ki bir e, liberal politik felsefe yok. E, tam tersi. Ee, yani liberalizmin apolitik bir perspektif veya politik bir felsefe, bir perspektif var. Yani çünkü politik olanı yok sayarak ekonomik olanları, kültürlü olanların bir kânesiyle ve de teolojik olanların onların bir kânesiyle bir toplumsal dünya desimi sunmak mümkün değildir. Ben bir şey sorayım mı? Tabii. Ben e, arkadaşlarımızın çoğu öğrenci ne zannettim? Ben şey felsefe mı? Hepsi değil de ediyor. Hani şey çok hakim değil bu e, konulara da. Ama bir şey soruyorum. Bu e, şey çatışmanın olmadığı e, bir ortamda bunu sağlayan yukarıda bir güç mü var devlet gibi? Tabii zaten o ona geliyor. Yani bent politik zaynı diyelim. Dünya polisi. De... Çatışma yok da zorlu şey çatışma yok ama bunun normalleştirilmiş olarak rola yaratılmış bir baskı ile yaratılmış bir e, genelde o, öyle evet. olması gerekiyor çünkü dünya işte ne bileyim mesela bir Roma barışını evet. düşünelim Pax Romana ya yani da bazen Pax evet. Amerika'nı diye bir terimler kullanırdı evet. evren zaten tek taraflı bir şey olması için güçlü bir devlet olacak onları evet. yani baskılayacak yani böyle bir süreci gerektiriyor bu çatışmasızlık için. içindeki. Yani... Toplum, belli bir toplum içindeki çatışmasızlıktan bahsediyor yoksa iki ayrı toplumun da birbiriyle çatışmasızlıktan Her çatışması anlamda falan. bahsediyor Her ama var. şimdi bir kere zaten o çatışmasızlık anının oluşmayacağından eminim yani. Zaten bu totaliterizmin de başarısızlığı. Yani hiçbir zaman totaliterizm e, nihayetine eremez. Çünkü kendisini öyle bir tasarlar ki totaliter devlet, e, total devletten bahsediyorum, totaliterden bahsediyorum. E, bir kadri mutlak bir ilgisi sunar <gülüyor> İç politik açısından yani dış politik akısına. Ama bu hiçbir zaman olmaz. Hiçbir zaman çünkü politik alan ya e, da politik olan süreçlerin içerisinde böyle bir kadri mıknatılar izin verecek bir monolitik bir zemin hiç zaman oluşmaz. O yüzden zaten kendi idesiyle çalışır. Aklımda bir distopyalar geliyor. Eğer yani sağdan, George Orler 1984'ün bile ciddi iki toplum arasında bir çatışma ortamı vardır, bir düşmanlık ilişkisi vardır. Evet. İşte Orville ya da Ütopya'da ya da Distopya'da en büyük hatası hep tek devlet üzerinden tasarlan Onların da eleştirisi, bu. sanırım Adorno'nun güzel bir eleştirisi var bu bunlar üzerine. Hem de Pax diye falan var öyle bir çin alan. Adorno bu Ütopya'da ve Distopya'da eleştirdiği bir pasajı yani olması lazım gayet. Yani bu Ordu'da sıkıntı tek dünya devleti üzerinden bunları düşünmesi. Yani dünya, yani Schmidt'in tabiriyle söyleyelim. Her yani politik dünya bir universum değildir. Pluriversumdur. Çok dünyadır. Her yani, politik dünya diye bir şey yok. Politik dünyalar var. Şimd'in javununda. Nasıl hep bir dünya dediğim gibi dostu kendisinde bir bütün olarak alırsa o zaman dost evet. da evet, kendi içerisinde yıkılıp en azından tekrar dost ve düşman ayrılığına girmek durumunda kalmaz mı? Zaire etsel. Sürekli... E, Evantüelte dediğimiz şey o sürekli yıkılıp bozulma arası. Evet. de kendi sürekli olarak çıkıyor. Tabii sürekli o yıkılıp bozulacak, onun şeyi yok. Evet. O sürekli yıkılıp bozulacak bir şey e, evet. diyebiliriz. Biraz hemen e, siyasetin olmadığı bir dünyayı oraya tutabilirsek. Aynı, <gülüyor> Aynı paragrafta. Aynı <gülüyor> Bak, o halde siyasal kavramın belirlenmesi gerekiyor. Ha, o halde siyasal kavramın belirlenmesinde siyasetin olmadığı bir dünyayı ideal durum olarak arzulayıp arzulamadığın için bir önemi yok. Ha, bir kere şimdi güzel hep diyoruz ya somut ve varoluşsal açıklıyor. Şey, yani zihinsel tısırlarının fikirlerinin de bir önemi yok zaten bunun karşısında. Şimdi liberal e, düşüncede, liberal hocalarımıza aslında ağır bir eleştiri iletiyor hem dönemin döneminden de şimdiki verelim diyelim. Ya yani senin zaten kafandaki fikirlerin de somut gerçeklik karşısında çok bir önemi yok. Sen kafanda dost düşmanı yok etmiş olabilirsin ama fiili gerçeklikte karşında duruyordur. Onu nasıl yok edeceksin? Devam edelim. Siyasal olgusu ancak dost düşman ayrımına ilişkin gerçek da kavramıdır. Siyasal kavramının dinsel, ahlaki, estetik ekonomik bakımından nasıl değerlendirildiği ise önemsizdir. Evet, yani tersinden de söyleyeyim. Dinsel olandan politik bir çatışma çıkabilir. Ahlaki olandan çıkabilir, estetikten çıkabilir, ekonomikten çık çık çıkabilir. Ama politik olan bunların hiçbirini indirgenemez. Yani bunu... Evet, bunların hiçbirini indirgenemez. Yani bazı teorilerde en büyük sıkıntı bu. Ekonomik ve hukuki model kuruyor, bununla politik bir teori yapmaya çalışıyor. Daha zaten politik olan Oradan nasıl gideceğiz? Yani Schmidt'in e, tam da dikkat çektiği nokta bu. Yani politik olan tanım olmadan bunların tek başına bir e, politik felsefe gibi sunulması özellikle Anglo-Sakson liberal felsefenin büyük sefaletidir. Yani o yüzden Schmidt hala çok okunuyor. Çünkü onların birçoğunu yazdığı safsataya dönüştü. Yani Bir moment için geçerli, çok iyi anlatıyor belli bir döneme. Ama o dönem kapanınca hiçbir şey anlaşılmıyor. Bakın Şimit'in tekrar tekrar popüler olduğu çağlara baktığımızda işte çift kutuplu dünya yıkıldığında, işte Sovyetler yıkıldığında, sonra 11 Eylül saldırılarında bakın hep Şimit kriz anlarında tek ayakta kalan düşünürüm olarak çıkıyor. Çünkü belirli formları politikolarının yerine koyarak politikolarını belirli biçimlere indirgeyerek açıklayan tam tersine onları üzerinden bir açıklama ya da anlama modeli. Dolayısıyla savaştan da işte bu e, kritik anın e, içerisinde duran şey yani esas soru diyor Schmitt. Burada frage esas soru. Dost-düşman ayrımının gerçekleri olasılık ya da gerçeklik olarak kendisini doğuran insani sahiplerden bağımsız bir şekilde gerçekten var olup olmadığıdır. Yani bu ne demek? Tekrar yanıtı verelim. Yani ne sen barış istiyorsun diye barış olur ne sen savaş istiyorsun diye savaş olur demek. Eğer gerekli o durum içerisinde o somut gerçeklik karşımıza onu çıkarıyorsa bunu bahsedebiliriz diyor. Dolayısıyla artık e, bahsettiğimiz şey e, buradaki dost düşmana dair bilginin. Sezginin ya da deneyimin o varoluş içerisinde karşımıza çıkıp çıkmadığını anlamak yani politik praksis burada şekilleniyor. Evet burayla ilgili sorular varsa farklı arkadaşlar. Tam bu işte ekonomik olan, sosyal olan. ...ve onların da gelmeyecek bir kavramlar politik olanlardan bahsediyorum. siz için bir soru sorayım dedim. Bu bağlamda yoğunlaşma kavramı ile birlikte tekrar kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Yani Schmitt'in e, bu kavramsal kriteri e, bir yoğunlaşma derecesini işaret ediyor. Yani nedir? E, çeşitli çatışmalar her yerde potansiyel olarak ya da aktüel olarak durabilir karşımızda. Fakat... E, ne zaman ki bir çatışma biçimi dost-düşman ilişkisi olarak yoğunlaşır o o yoğunlaşma bize politik olana dair bir e, yeni al eylemdilik alanını açmış oluyor. Demek yani bu yoğunlaşmanın kendisi somut ve varolsu olarak bir dost-düşmanı çıkaracak. Örneğin Schmidt'in verdiği örneklerden bir tanesi işte bir anda işte işçi sınıfıyla bourgeois'ı kendisine dost ve düşman ilişkisi içerisinde buluyor 19. yüzyılda. Ve özellikle Fransa tarihine baktığımızda 19. yüzyılda bir anda sözde ekonomik başlayan bir ayrım politik bir söyleyecek gidiyor. Ve o politik olanın kriterleriyle iş ilerlediği için artık ekonomik olanla açıklayamıyoruz çatışmaları ki zaten Orada hani ekonomik bir determinizm yapmanın mümkünatı olmuyor. Çünkü bir anda güç ilişkileri orada işlemeye başlıyor. Farklı farklı unsurlar ele ortaya dökülmeye başlıyor. Yani sadece onu artık ekonomik bir ilişki olarak ele alamayız diyor. Hani şey zenginler var, işte burjuazı var, işte köyden gelen burjuazı var, sonra da şehirde zengin yaşam var. Yani onları sadece ekonomik modellerine götürerek açıklayamayız. Oradaki ilişki bir dost düşman ilişkisi olarak yoğunlaştığından itibaren politik olanın ile işin içerisinde olacak. Yani bu anlamda Schmidt'in hem Marx'a övgüsü hem de yergisi buradan kaynaklanıyor. Çünkü övgüsü şuradan kaynaklanıyor. Oradaki şeyi dost düşman ilişkisini çok iyi çözülmediği için övgü buradan kaynaklanıyor. Yergisi de şuradan kaynaklanıyor. O Çatışmanın e, nihayi olarak aşılabileceğini öngörmesi itibariyle de eleştiriyor. Yani o çatışma ancak başka bir biçimde aşılabilir ya da söylenebilir başka bir unsur çıkaralım. Yani bunu söyler ya da Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda bir anda şunu görüyoruz. E, Burcu yani ülkenin ulusal sınırları içerisindeki işte sınıf savaşları bir anda Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte Uluslar yani ulusların birbirleriyle olan savaşı yer değiştirmeye başlıyor. Ki onu e, fena analizler var. Nasıl savaş sanayisi işte e, yerli proletaryaya e, bir anda savaş ekonomisinin bir parçası yaparak absorbe etti ve bir ulus figür etrafında savaşa sürdü. Mesela bunda yine olmayan analizler de yapıldı. Yani mesele burada demek o yoğunlaşma derecelerinin nasıl oluştuğuyla ilgili, nasıl şekillendiğiyle ilgili. Ama gidip e, her seferinde şöyle derse işte bu proleter, bu da bourgeois, bunlar satış, e, savaşacaklar derse olmuyor işte. O model mesela birçok e, kuzeyli ülkede işlemiyor şu an. Bambaşka çatışma kaynakları ortaya çıkıyor. Ki Enes'in de söylediği partizan teorisinde Şimit e. tam da bu yeni çıkan figürlerin analizini yapıyor. O artık klasik şablonların işlemediği yeni yine düşmanlık modellerinin ortaya çıktığı bir süreç başlıyor. E tam da Politik olasılıklıkta plastik olma karakterini buradan almış. Buradan. Evet. Size En soralım siz iyi not almışsınız orayı. Evet, siz eee protein işe yani pratikte bilinç kazanma olarak açıklayabiliriz. Yani eğer bir ince ayrım yapacak olursak e, Büneli, Fransız'da bu e, e, politik eğlen e, politik pratiklerin bilinçle kazanan zamanda. Yani o bilincini dışarıdan gelip oraya getiremiyoruz. Yani bir dışarıdan bilinç taşıma söz konusu olmuyor. Tam tersine eğer bir bilinç söz konusuysa o pratiğin şekillenen bir şey olarak geliyor. Ki zaten bu anlamda eğer bir diyelim sınıf tırnak içinde sınıf politikasından bahsedecekse yani o bilinci görmediğimiz ya da praksis halinde görmediğimiz bir sınıfa sınıf diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani ekonomik bir tabakalaşmanın kendisine politik bir sınıf modeli olarak sunabilir miyiz? Emin değilim. Çünkü praksisi olmayan bir özneye, tırnak içinde ne kadar e, sınımsal e, politik bir karakter atfedebilirse. Yani Bu da böyle bir, bir sorun olarak çıkıyor. Fiyer Gürgün'ün Fransız soktu olan bir kağıt üzerinde sınıf ev kanı var. bir yoğunlaşma olur, göremediğimiz bir sınıf falan. Tabi şey, Fiyer Gürgün'ün alanlar teorisi zaten e, çok daha ince mikro çalışma olanlarının Çözümler meselesine odaklanmış durumda, o da daha e, inceltilmiş çatışma modellerini inceliyor. Schmidt evet. e, liderlerleri teknik dünyada okunmuşlarda barışın mümkün olduğu yönetilen ve yöneten e, ayrıldığından dolayı yönetilenlerin bastırıldığını hem bastırma sonucu bunların canavarlaştığı haline bir eleştiri getiriyor ya. Peki bunun evet. nedeni? ve yönetilen bir gayet olmadı, sadece belirte işleyişleri düzenleyen kurumlar oldu. Hani bir güç, güç olmadı. olmadığı fakat sadece bir düzenleyen bir toplumlar. Şimdi de, düzenleyicilik de. fikri bir normativite alanına işaret etmiş oldunuz. O zaman şimdi şunu soruyor. Kim o normatif olanı düzenliyor? Kim kuruyor normatif düzenini? Yine politik soruya gelmiş oluruz. Yani yürürlükte olan normun Düzenlenmesi yine bir kriz anını gerektirmiyor mu? Yine bir e, kriz kuruluşunu gerektirmiyor mu? Yani siz bahsettiğiniz bir kurulma e, adam. Peki ama o kurulmanın bir de kuruluş momenti var. O kuruluş momenti herhangi bir politik ilişki içerisinden geçmeden bu politik dolayıları yaşamadan nasıl oluşacak? Kendi kendilerine oluşacak. İnsanlar bunun sözleşmeyle bir anlaşmayla yani, sözleşme e ama yani sözleşmeye baktığımızda Leviathan ...figüründen bahsedecek olursak... ...biz hangi koşulda Leviathan bize... ...haklarımızı tanıyor... ...Hops'un süre şeyinde... ...birinci koşulu şu... ...senin yurttaş olarak... E, ...tabi tabi olman... Koşullu. ...sen yurttaş olarak... ...Leviathan'a tabi olman gerekiyor önce... O, ...önce boyun eğeceksin... ...sonra sana hakların... ...gelecek. Şimdi o boyun eğme işi için ne lazım? Yine... E, ...yok etmeye çalıştığımız o... ...işte anarşist teoride de olabilecek şekilde... Yine bir güç, ilişkiler mekanizmaları gerekiyor ki unutmamak lazım. Leviathan aynı zamanda şeye benziyor. Behemoth'a benziyor. Yani e, Hobbes'un uzak durmaya çalıştığı bir iç savaş figürüne. O ikisi de cana var. Aslında Leviathan'da Behemoth'u görsel olarak ayırt ya güç anlamında ayırtabileceğimiz hiçbir şey yok. Leviathan sadece hakları tanıyor. Yani o yüzden yine o güç ilişkileri. Ee, yani Hobbes öyle demezdi ama sen bilirsin tabii Hobbes'in e, şey, teröristinin üzerine. Yani yine de işte onun kendi kendine kurulmayacağı için, bir politik kuruluş gerektireceği için politik kuruluşa ait tüm unsurlar tekrar işlemek durumunda. E, sıkıntı o. Bu arada yani Amerikan seçimlerinde Trump'ın hangi logoyu kullandığına dikkat ettiniz mi? Ne logosunu kullandı? Fil e, kullandı. Yani Benamot o zaman, da... ar bir figürne kullandı onda. Hocam cumhurçillerin cumhurine Evet ayrıca ben yeni biliyorum yani <gülüyor> Beya Mont figürmek kullanıp çaktı bir anda böyle iç çat iç samaca da figür Yani böyle bir süreç. Yani Leviantan Azize de da yakın gördüm o resim biçimlerini. <gülüyor> yani o son kullanılmış şey. <gülüyor> yani bu alanda şunu söyleyeyim şimit alarçsız mıdır? Evet Liberal Teoriler lasmanına koymuş oldum. Bu çerçeğe. Evet. Başka hiç söz almayanlar da olabilir. Ama tabii bunların haftaya kaloriferlerimiz çalışır. <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim? Yoklama istenelim burada. O Kapıda size kalmamış olabilir. Noklamayı satalım tabi.